Whoa! Merhaba Kainat. Bugün 26 Ağustos Cuma. Yıl 2016. Ay 8. Gün 239. Hızır 113. 1437. Hicri Zilka Zilkade 23. 1432. Rumi Ağustos 13. Büyük Taarruzun Başlangıcı. 1922. Malazgirt Zaferi. 1071. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkes, Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı haftanın son Açık Gazetesi Ömer Tom Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Evet açılışta Kletzmer müziğine yer verdik. Yankele Nel Ghetto Kletzroim adlı ...albümden çalıyoruz. Neden çaldığımızı da... ...bu... ...Ghetto'larda geliştirilen... ...Yahudi müziğini... ...neden çaldığımızı da şimdi... ...Eduardo Galeano'dan ...dinleyelim. Aynalar... Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Salya Yayıncı. Verimsiz olmak yasak Ev fabrikaya bitişikti. Yatak odasının penceresinden bacalar görünüyordu. Müdür her öğle evine gidiyor, karısı ve beş çocuğuyla oturuyor. Yüce Tanrımız duasını yapıyor ve yemeğini yiyordu. Ardından bahçeyi, ağaçları, çiçekleri, tavukları ve ötücü kuşları dolaşıyor. Ama sanayi üretiminin düzgün işleyişini de bir an olsun gözden kaçırmıyordu. Fabrikaya ilk gelen ve en son çıkan o olurdu. Saygı duyulan ve korkulan bir yöneticiydi. Hiç beklenmedik bir anda herhangi bir yerde ortaya çıkabilirdi. Kaynakların israfına tahammülü yoktu. Yüksek maliyetler ve düşük üretkenlik onun uykularını kaçıran unsurlardı. Hijyen eksikliği ve düzensizlikten nefret ederdi. Her türlü yanlışı affedebilirdi ama verimsizliği asla. Sülfürik asidin ve karbon monoksidin yerine çok daha hızlı öldüren siklon B gazını kullanan, Treblinka'daki fırınlardan 10 kat daha üretken yakma fırınlarını icat eden, en kısa zamanda en yüksek miktarda ölüm üretmeyi başaran ve tüm insanlık tarihinin en iyi yok etme merkezini yaratan o oldu. Rudolf Höss, 1947 yılında kurduğu ve yönettiği toplama kampı Auschwitz'te, Bazı şiirlerini ithaf ettiği çiçekli ağaçların arasında asıldı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncılık. Evet günün tarihi 1071'de Malazgirt Savaşı'nda Selçuk Türkleri Bizans ordusunu Malazgirt'te Hezimete uğratmış Ve Türklerin Anadolu'daki egemenliğini Perçinlemişti deniyor 94 yıl önce bugün de 26 Ağustos 1922'de e, Türkiye'de ordular umumi taarruza geçerek başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk harekatı Koca Tepe'den bizzat idare etti ve böyle bir zaferin başlangıcı olan Kurtuluş Savaşı'nın en önemli askeri da başlangıç yıl dönümü bugündü. Onları da saydık. Ee, i̇nsan haklarının deklarasyonu 1789'da bugün insan ve vatandaş hakları deklarasyonu bildirgesi Fransa'da devrimden sonra <gülüyor> e, ulusal kurucu meclis tarafından onaylanmış. 1942'de de Holocaust, Çorkeo'da Ukrayna'nın batısında sabah Ha karşı 230'da Alman Şut polis saldır polisi e, Yahudileri evlerinden toplamaya başlamış 120'er kişilik grupları ayırıyorlar onları yük trenlerine bindiriyor ve 2000'ini bevzekteki yok etme kampına gönderiyor Polonya'da 500 kadar hasta ve çocuk var. Onları yollamıyorlar, onları oracıkta kurşuna dizerek hallediyorlar, öldürüyorlar. Onun da yıl dönümü bugün. Evet, şimdi günümüzün haberlerine geçelim. Büyük bir, yeni bir o saldırı oldu. Ana muhalefet partisi lideri. Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin'in Şavşat ilçesinden Ardunoğlu ilçesine giderken Yanıklı köy girişinde konvoy güvenliğini sağlayan araca ateş açıldı. Saldırı oldu. Önce ilk haberlerde çatışma dendi ama bu hemen kısa süre sonra bunun yalan yanlış bir haber olduğu ortaya çıktı doğrudan doğruya konvoyu hedef aldığı anlaşıldı. Saldırıda konvoyun önündeki jandarma aracını kullanan er Fatih Çaybaşı şehit oldu. Araçtaki iki astsubay da yaralandı, hafif olduğu bildiriliyor. İçişleri Bakanı Ala Efkan Ala saldırıyı PKK'lı bir grubun yaptığından emin olduklarını açıkladı. Ee, o, o, Olayın ardından yoğun güvenlik önlemleri altında şafşata dönen Kılıçdaroğlu programını bozmadı, Ardancuğa geçti ve burada yaptığı konuşmada da teröre teslim olmayacağız mesajı verdi. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na aradığı, Başbakan Yıldırım'ın nefretle lanetlediği, Bahçeli ihanetin gözü kararmış dedi. ...Halkların Demokratik Partisi HDP'nin de saldırıyı kınıyoruz, kınadı belirtiliyor roketli saldırı girişimi olduğu belirtiliyor. Konvaya bir saldırı oldu. Bir güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiği aynı şekilde belirtiliyor. Ee, Kılıçdaroğlu ardından da e, yaptığı açıklamasında keşke onun yerine ben hayatımı kaybetseydim şeklinde konuşmuştu kendisini karşılayan bir gü oğra. Evet. Günün yani zaten yoğun bir çok yoğun olayların altında Bugün bir gün gazetesi de tespit etmiş manşetinden. Yani önce bir darbeyle başladı. Sonradan katliamlar ve sonradan da savaşa girildi. Bir de Kılıçdaroğlu'na saldırı oldu. Yani dört, üç cephede birden bir mücadele ve dördüncü olay var. Çok kısa süre içinde baş döndürücü bir hızla gelişiyor ama olumlu bir gelişme olduğunu söylemek çok O mümkün değil. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamada şöyleymiş. Buldum T24'ün internet sitesinde var. Terör kimden, nereden, nasıl gelirse gelsin. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Yarın şehidimizin cenazesine katılacağım. Yani bugün çok üzgünüm. Keşke o şehit olmasaydı da aynı acıyı ben yaşasaydım. Benim ailem yaşasaydı. Hep birlikte olacağız. Türkiye Esenliğe çıkacak demiş. Esen Boğa'da kendisini karşılayan partililere. Evet son derece... Tüller ürpertici diyebileceğimiz fotoğraflar ve hatta videolar da var. Yoğun çatışma roket sesleri ve korumaların yakın korumaların e, kendisini etten bir duvar tabiri caizse e, etten bir duvar olarak koruduklarının fotoğrafları var kapalı bir yerde kendisi telefonla konuşurken korumaları da tüfekleriyle nişan almış bekliyorlar. Binlerce parti tarafından Ankara'da karşılanmış, İstanbul ve Tuncay'de de saldırı yürüyüşlerle protesto edilmiş. Önemli bir, çok önemli hatta bir yeni gelişme bu. Benim takip edebildiğim kadarıyla saldırı yürüyüşlerden henüz yok ama telsiz konuşmalarında Karadeniz Açılım Grubu olarak geçtiği belirtilen 8-10 kişilik PKK'lı grubun e, bu saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülüyor. Habertürk'ün haberinde, T24'te buradan almış, ben de oradan okuyorum. Ardan bölgesinden 8-10 kişilik bir grubun Artvin'in Şavşat bölgesine geçiş yaptığı tespit ed eden istihbarat birimleri siyasi partilere yönelik eylem yapılabileceği konusunda e, diğer grupları uyarmış. Diğer birimleri uyarmış. Özellikle yol uygulamalarında gerekli tedbirin alınmasını istemiş. E, grubu yaklaşık 20 yıldır örgüt içinde olan Artvin nüfusuna kayıtlı Tarık Kod adlı Barış Öner'in yönettiği iddia ediliyormuş. Başına 1 milyon dolar ödül konulmuş. Bu ödül konulmaları biliyorsunuzdur. Vahşibat'taki yani gibi ee, başına 1 milyon TL ödül konulan e, önerin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeşil listesinde yer aldığından bahsediliyor evet, bu istihbarat demek ki uzunca bir süreden beri ellerindeydi ama önlememiş e, çünkü Karadeniz'de de bir yoğunluk halinde e, şu anda Pek Karadeniz Açılım Grubu denilen PKK'nın e, yapılanması en son ordu'da e, bir militan e, girdi çatışmadı sonrasında hayatını kaybetmişti öldürülmüştü Ve e, ardından da işte bu haberler gelmeye başladı. Uzun bir süre oldu, olduğunu haberlerden de takip edebilmek mümkündü yani. Evet, Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel Başkan Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili konvoya roketli saldırı girişimi hazırlığında olduğu anlaşılıyor demiş Cumhuriyet'ten bir haber. Cumhuriyet Halk Partili e, Parti Meclisi Üyesi Mehmet Ali Çelebi de siyasi suikast girişimi demiş. Twitter hesabında yaptığı açıklamada Mehmet Ali Çelebi kimdi? Parti meclisi üyesi olarak konuşuyor Hı -hı. yani tesadüfi bir çatışma haberi geldi de onu düzeltiyor özellikle hem Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partili milletvekili hem de Parti meclisi üyesi Çelebi tamam. çünkü ilk gelen bir şey haberi vardı dezenformatif nitelikte bir şey olduğunu söyleyebiliriz Yani bir çatışmanın arasında kaldı şeklinde gelmişti. Bunu düzeltiyorlar ve tekrar ediyorum iki ayrı saldırı vardı. Tesadüfi bir çatışma değildir. Saldırı Cumhuriyet Halk Partisi konvoyuna yapılmıştır. İki ayrı saldırı yapılmıştır ve konvoy hedef alınmıştır. Çatışmaya denk gelindi ifadesi tümüyle yanlış diye düzeltmiş. Bu da önemli görünüyor. Çünkü ilk ağızda anlaşılamadı böyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ee, pardon diğer başkan yardımcısı değil ama sözcülerinden e, Mehmet Bekar oldu da komboya bir saldırıdır diye altını çizmiş. Sa karşılık verildi jandarma ve korumalar tarafından. Daha ilk ağızda yaptığı açıklamalardan bir tanesi. Evet. Evet Başbakan Yıldırım da saldırı ülkemizin demokratik istikrarına yapıldı deniyor diyor. ...terör örgütlerinin hesabı boşa çıkacak... ...demiş. Ee, evet yani... ...Evrensel'in haberine göre de HDP... ...Merkez Yürütme Kurulu'nda... E, ...yapılan açıklamada... E, ...silahlı çatışmayı... ...kaygıyla öğrenmiş bulunuyoruz... ...bu vahim saldırıyı sert biçimde kınıyor... Say, ...Sayın Kılıçdaroğlu'na ve beraberindeki... partilere ...partililere geçmiş olsun... ...direklerimizi iletiyoruz... ...demiş... Cumhuriyet Halk Partisi konvoyuna saldırıyı PKK'nın düzenlediği konusunda net bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Alada, Efkan Ağla da şey demiş bundan eminiz demiş. Kılıçdaroğlu'nun durumu iyi. Olaydan büyük üzüntü duyuyoruz. Önünde konvoyun önünde giden askeri araca ateş açtı. PKK'nın Karadeniz bölgesine açılmak istediğini bildiklerini de kaydetmiş. İki as hafif yaralı olduğu da belirtilmiş. Böyle bir durum. Olay karşı karşıyız. Yani çok sayıda travmatik olay bir bir ardından geliyor. Şu an itibariyle yani daha darbenin yarattığı başarısız da olsa çok büyük travma yaratan Muazzam kayıplara yol açan darbenin ıı, travması devam ederken pek çok sayıda tasfiyeler daha yeni çeşitli akademilerden, Kocaeli Üniversitesi'nden 20 18 kişi gözaltına alınmış yanılmıyorsam akademisyen. UFTP'de paralel devlet yapılanması operasyondan mı? Evet sanıyorum. Ee, onun fotoğrafları var merdivenlerden kor, korumalar eşliğinde, polisler eşliğinde. İnerlerken öğretim görevlileri ya da üyelerinin bir yandan bu devam ediyor. Bir yandan Gaziantep saldırısında ölenlerin sayısı e, 55'e çıktı. E, ve yanlış bilmiyorsak ölen çocukların sayısı da yani son ölen kişi de 5 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesiyle evet. beraber 33'e yanlış olabilirim ama yani çok korkunç bir çocuk kıyımı da oldu ikinci şey de oydu öte yandan da zaten bir de dışta da savaşa girilmiş durumda ve çıkmayacağı belirtiliyor birazdan şimdi ona da değineceğiz Suriye'de Türk Silahlı kuvvetleri ve böylece Son derece e, travmatik bir dizi olayın içinde gidiliyor ayrıca da tabii şeyler var yani tasfiyeler devam ediyor yargı organında poliste bakanlıklarda eğitimde öğretmenlerde çok büyük bir çalkalanma alt üst oluş var ve yeniden yapılanmanın nasıl olacağı bilinmiyor. Hasan Cemal şeyi yazmış, 15 Temmuz sonrası Türkiye'de devlet büyük bir çöküntü içinde tel tel dökünüyor diyor. Dökünüyor ve Kılıçdaroğlu'nun hedef suikastin suikast girişiminin gerçekten korkunç olduğunu hemen kalemezsiz klavyeye yazmış. Özellikle 15 Temmuz sonrasında Türkiye'yi suikastlar ve siyasal cinayetler beklediği bir süredir yazılıp çiziliyordu. Bunun gibi son olarak Gaziantep'te yaşanan IŞİD imzalı terör eylemlerinin de devam edeceğini, Cerablus sonrasında bunların başka büyük şehirlere de taşınacağına dair karanlık öngörüler yapılmakta ne yazık ki hepsi olabilir demiş bu hazin gerçeği belirtmek felaket tellallığı değil hakikate vurgu yapmaktır yani tel tel dökülüyor diyor devlet yargıya bakın orduya bakın polise bakın istihbarat örgütlerine bakın Hepsinde yaşanmakta olan tasfiyeler ve cadı avları devletin çivisini çıkardı diye yazmıştı 24'teki yazısında. Ayrıca devlette kimsenin kimseye güveni kalmamış durumda. Devletin yeniden ayakları üstüne oturması ve hukukla tanışması öyle anlaşılıyor ki epeyce zaman alacak. Ve bu zaman zarfında iktidarla muhalefet demokratik hukuk devletinde buluşamazsa, Büyük uzlaşmalar kurmayı beceremezse Türkiye kendisini bir cehennem çukurunda bulabilir. Buna bir başka isim de verebilirsiniz diyor. San Cemal iç savaş. Allah göstermesin ama bu ihtimalde var. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar büyük geçmiş olsun diyerek yazımı noktalarken Kılıçdaroğlu'nun İnandığına barış ve demokrasi diyen sözleri geliyor kulağıma demiş. Ben bu yazıyı okuduğumda direkt aklıma Oya Baydar'ın özellikle son kısmını okuduğumda Oya Baydar'ın uçurumun kenarında değil dibindeyiz adlı makalesi gelmişti. Yani ona göre nispeten daha biraz daha optimist olarak gördüm. Çünkü Oya Baydar'ın yazdığı son yazıda uçurumun artık dibinde kuşasında olmadığımızı yani aşağı düşmek üzere olmadığımızı dibinde olduğumuzu ve kanalizasyon olduğu için bu. Kendimizi düşmüş gibi hissetmediğimizden bahsediyordu. Yine Hasan Cemal'in bu yazısına geri dönecek olursak gene bu bir uzlaşıyla beraber e, düzde çıkılabileceğinin bir e, işareti de veriliyor bu yazı içerisinde. Evet, şartı ama tamamen e, demokratik bir demokratik savunmak, demokratik parlamenter sistemi, evet, evet. hukukun üstünlüğü savunmak ve iktidar muhalefet işbirliğiyle hattı kurmak. ...istikrar yolu ancak böyle... ...açılır, başka hiçbir yolu yoktur... ...diyor, siyaset kurumu kutuplaşma... ...değil... ...cepheleşmediği tam tersine demokratik diyalog ve uzlaşma yollarında yürürse ancak diyor Hasan Cemal. İstikrar kapımızı çalar, barış kapımızı çalar ve iktidar tarafı buna ne kadar hazır bilmiyorum. Ama diyor. hem muhalefetin hem de toplumsal muhalefetin hareket edebileceği bir alanın olabileceğini söylüyor burada. Biraz önce söyledikleriniz evet. üzerinden. Yani olayın tamamen bitmiş de biz kıvranıyoruz uçurumun dibinde ya da çukurun dibinde gibi bir algı yaratmadı bende açıkçası. Evet, önemli bir uyarı sayabiliriz evet, Bu da doğrusu Ve Gerçekten Çok çalkantılı Tam yani Chris Hedges'in kitabını Tekrar gözden geçirmenin Zamanı savaş bize anlam veren Bir güçtür diye Çünkü büyük medyanın Büyük bir kısmında da Savaş goygoyculuğu Yani iktidar olsun kendisine muhalefet Diyen e, iktidarı desteklemediğini Söyleyen bazı gazetelerde Mesela Sözcü gibi de Memecik, Suriye dediği Çığlıklar savaş çığlıkları atılması da Kaygı verici Dünkü bütün gazetelerin kısmen okumuştu. Bu evet. da başlangıç diye sevinç içinde yaşayan şeyler vardı müdahaleyi. Türkiye savaşın bir çözüm olarak göklere çıkarılması yeni bir şey değil ama çok tehlikeli. Evet yani benim de önerim şu. Biz de bu aralar evde rahmetli Mehmet Ali Birant'ın 28 Şubat belgeseline tekrardan bakmaya başladık. 2013 senesinde ya da 2012 senesinde yayınlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve 28 Şubat'a giden süreci nasıl anlattığından bahsediliyor çeşitli aktörler ve e, oradaki e, isimleri konuk alarak da bu aktarımlar yapılıyordu. Gazi olaylarından tutusunda işte bu e, iski skandallarına kadar bir dizi o şeyi görebiliyorsunuz. Yani dejavu bir, e, bir dejavu metaforu kullanıyoruz ya aslında onu orada net bir şekilde de görebilmek lazım. Türk Yakın dönemdeki Türk modern siyasetinin nasıl şekillendiğini, bugünkü izlerin neler olduğunu. Oradaki konuşanlardan bir tanesi de Avukat Eren Keskin'di. Avukat Eren Keskin, Metin Göktepe'lerin hayatını kaybettiği, faal yümeçillerin ortaya çıktığı... ...aynı zamanda cumartesi annelerinin artık sokaklara dökülmeye başladığı dönemlerde... ...kendi avukat olarak gittiği cezaevlerinde nasıl muamele ile karşı karşıya kaldığını kafasını kapatılıp duvardan duvara sürüklediğini, duvardan duvara vurulduğu gibi detaylarla anlatıyordu. İlginç bir deneyim olabilir tekrardan hatırlamak bu o, o dönemi. Ama e, tekrardan Eren Keskin'e dönecek olursak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti Eren Keskin dün. Kapatılan Özgür Üniversitesi'nin... İnsan hakları savunucularından biri evet. avukat bütün insan hakları mücadelelerin içinde o evet. yıllardan beri bulunuyor. İşte, i̇şte o izleri de görebilmeniz mümkündü biraz önce bahsettiğim e, belgesel üzerinde farklı yerlerde de ok görebilip okuyabilir hatırlayabilirsiniz. Benim gibi e, hafızanız çok kuvvetli değilse kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin eski eş genel yayın yönetmeni avukat Eren Keskin dün serbest bırakıldı. Hiç i̇şte değilse kötünün içerisinde bir iyi haber de verelim. E, faili meçhuller aydınlatılsın diye yayın yönetmeni yaptım dedi. kesin ve net bir şekilde söylemiş. E, 15 günde bir gazete e, yazılar yazdığını ifade etmiş Keskin. Genel yayın e, yönetmeni olmam tamamıyla sembolik. Gazetenin birçok yöneticisi ve yazarı faili meçhul cinayetlerle katledilmiştir. Bunlardan birkaçı Musa Anter, Ferhat Tepe, Hüseyin Deniz'dir. Bu cinayetler dolayısıyla faillerin bulunması amacıyla bu gazetede genel yönetmeni, yayın yönetmeni oldum demiş. Cumartesi annelerinden bahsetmiş. Ve ardından da e, bu sürece nasıl gelindiğine dair kendi izlenimlerini anlatmış. Evet ben insan hakları savunucusuyum. Bu yaşıma kadar hiçbir sol örgütün üyesi olmadım. Hakkımda hiçbir zaman terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma açılması, e, açılmadı. Ayrıca gazetede yönetici değilim hakkındaki suçlamaları kabul etmiyorum diyor. Her nedense adli kontrol şartıyla bırakılmış. Yani bunun da ne anlama geldiğini e, çözebilmiş değilim bugüne kadar ama herhalde bir bildikleri vardır. Kuvvetli destek mesajları da gelmiş dayanışma açıklamaları yani Cumartesi anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon LGBTİ aktivistleri vicdani redçiler ve insan hakları savunucuları adlinin önünde HDP İstanbul İl Eş Başkanı da orada disk basın iş başkanı ve çok sayıda destekçi var. Yazarlar var, ettiği gibi, Sezgin Tanrıkulu gibi milletvekilleri var. 30 yıldır insan hakları mücadelesinde bir barış insanı demiş Sezgin Tanrıkulu. Herkesin ağzından kandamlıyor. Biz özgür basının yanında olduğumuz gibi barışla ilgili sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz diyor. Önemli bir dayanışma göstergisi. Gerçekten İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesi adına da İkbal Eren Kes, avukat Eren Keskin'e yönelik saldırıları insan hakları ve demokrasi mücadelesi veren herkese karşı yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Bu saldırıları kınıyor, protesto ediyoruz diyorlar. Bu arada şeyi de hemen bir ekleme yapayım. Dört e, yaşındaydı, son ölen. Adı da Ömer İlhan'dı ve benim hesabıma göre yanlış olabilir ama 33. çocuktu bir tek saldırıda Gaziantep'teki okum. Ok menhus, korkunç saldırıda 55'e yükseldi sayısı. Bunu da ilave edeyim. Ee, evet. Bu arada de, Aslı Erdoğan'a da e, dayanışma gösterileri devam ediyor. Her gün bir yazar da e, demokrasi nöbetinde serbest bırakılsın diye de destekleyen yazarların yazıları da çıkıyor. Bugün son sayı dün 23 binde bırakmıştık yaklaşık olarak. Bugün de 25 bine yaklaştığını söyleyebiliriz. Evet. Umarım ki bu iyi e, haberler aynı tutuklu gazeteciler için de aslı Erdoğan'a başımıza e. verebiliriz. E, yani günde 1500-2000 civarında da yükselmekte olduğunu görüyoruz. Evet. Bu diğer gazeteci ve tutuklulara da e, göz altında olanlara da e, yansıması ...dileğini de iletelim, evet. Evet. Onun dışındaki olayları da bakın ...Türkiye'nin içinde bulunduğu savaş... ...durumuna girmeden... ...şeyi söyleyelim, Afganistan'da dün... ...haberini vermiştik. Amerikan Üniversitesi'ne Kabil'de büyük bir saldırı oldu. En az 13 kişinin... ...öldüğü belirtiliyordu. Ve 7'sinin de öğrenci olduğu... ...gençlerden olduğu... ...belirtiliyordu. Bir araba bombası... ...patlamasıyla başladı. Sonradan da silahlı... ...insanlar girip veya ateş açtılar. Bilebildiğim kadarıyla kimse üstlenmedi henüz. Bunu zaten de bu konuda bir bilgi var bilmiyorum. Ama iki hafta kadar önce Amerika'daki şey Afganistan'daki Amerikan Üniversitesi geçici olarak kampüsüdeki şeyleri durdurmuştu faaliyetleri çünkü iki öğretmen öğretim üyesi Avustralyalı biri biri de Amerika Birleşik Devletleri'nden. E, silahla kaçırılmışlardı o öyleydi bir iki iyi haberse şu e, Kolombiya'daki e, barış e, şeyi sonuçlandı e, dün de onu da vermiştik çok önemli bir e, gelişmeydi bu da hükümetle fark gerillaları arasındaki 50 küsur yıllık 52 yıllık Savaşı bitiren anlaşmada imzalar atıldı. Gerilla'nın siyasi sürece katılmasını öngören anlaşmayı... ...Fark müzakerecilerinden Rodrigo Grand'a Twitter'da... ...Kolombiya kazandı, ölüm kaybetti diye vermişti. <Gülüyor> Ivan Marquez de Fark baş müzakerecisi... ...savaşların en güzelini, barış savaşını kazandık diyor... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'da devlet başkanı Santos'u arayarak kutlamış. Fakat burada ilginç bir şey var. Yani dünyanın en güzel e, savaşını kazandık, barış savaşını dediler. Bir e, de referandum olacak. E, tabii referandum konusunda... E, Başa baş gitmekte oldu. Ekim'de yapılacak referandum. Ne hakkında referandum efendim? Bu barış anlaşmasının kabul edilip edilmeyeceği. Hı. Kabul yani, edilmemesini isteyenler de var yani. Yarısına yakınıymış. Hı. Eski devlet başkanı da var. Son derece ilginç bir süreç bu. Yani insanlık evet. açısından da ders verildi. Çok ayrıntılı bir yazı çıktı ama vaktimiz olmadığı için onu şey yapamayacağız ama Bütün tarafların neden istenmeyebileceğini de söyleyen ayrıntılı bir analiz vardı. Ne Kırılgan bir dönem aynı zamanda Kolombiya için. Ee, Kolombiya ve insanlık içinde aslında. Yani evet, 52 yıllık süren ve 200 binden fazla insanın ölümüne ve 5 milyona yakın insanın yersiz yurtsuz kalmasına yol açan bir şeyi şimdi durduralım mı yoksa devam mı edelim şeklinde bir oylama yapılacak. Savaş'a devam diye oy mu verecek insanlar evet. şimdi Aycan'la? Ve yani bıçak sırtı olduğu belirtiliyor. Ben bunu okuduğum zaman bu makaleyi gerçekten şaş, biraz da şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Etkik bir altyapısı var mı bu yaşanan çatışmanın yoksa siyasi ideolojik bir durumdan ötürü mü? Büyük ölçüde ideolojik bir durum. Belki aslında şeyi de çalarız. Çok ilginç bir şey var. Dev common dreams'den okuduğum bir yazı bu 2 Ekim'de hı hı. Ee, plebisit yani referandum değil de plebisit bu tarz şeyde ve şimdi e, araştırmalar gösteriyormuş ki barış yerine savaş mı e, tartışması olacak ve yakın e, 2012'den beri 4 yıldan beri de devam ediyor aşağı, aşağı yukarı bu görüşmeler Ve tarihi bir ateşkes Temmuz'da oldu işte. Onun haberlerini ayrıntılı olarak vermiştik. Son barış anlaşmasına varılmasına yol açan son şey de barış anlaşmasında 1980'de olmamış. Çünkü ölüm mangaları sadece ölüm mangaları pro e, harekete geçirilmiş. Farktan yani e, gerillaları destekleyen bir siyasi partinin e, üyelerini 3000 üyesini katletmişler. Tek bir saldırıda değil ama. Evet, değil mi? öyle diyor. Tek bir saldırı Tek bir saldırı. 3000 kişi. Evet. Baycanlar nasıl bir yerde toplamışlar bu kadar insanı? Parti binasını mı bombalamışlar? Herhalde. Yani onun detayını bilmiyorum. Baycan. Eee Public Radio'nun sitesinden alınmış bir haber bu. ...üç bin. bin kişi... ...taranmışlar, öldürmüşler mi diye bir açıklama yok... ...üç yani bin kişiyi taramışlar... ...belki de ölüm sayısı daha azdır... ...inşallah öyledir yani... ...dolayısıyla hesapların daha... ...tam kapatıldığını söyleyebiliriz ama... ...belki de... ...şimdi araya çıkıyoruz ama barışa bir şans ver şarkısını çalmak uygun olabilir John Lennon'dan diye düşündüm doğrusu tarihi bir anlaşma yapıldı herkese örnek olabilir ama düşünebiliyor musun referandumda savaşa devam, devam kararı çıkarıldı <gülüyor> bu dünyada her şey olabilir onu da e, görmeye göreceğiz Yaş, yaşarsak göreceğiz hatta parçayla çıkalım, çıkalım. öyle yapalım Two, three, four. Yes. Açık evet Açık Radyo'da 94.9'da ve açıkradio.com.tr'de Açık Gazete devam ediyor. Ama Mardra Can Tombi ve Selahattin Çoğalt'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Ve Barış'a bir şans diledik. John Lennon'la beraber çok acayip günlerden geçiyoruz. Gerçekten kaygı verici pek çok şey oluyor. Bu arada önemli bir kayıp vardı dün veremedik haberini. Ee, Sedat Pakay hem fotoğrafçı hem e, sinemacı belgeselci Sedat Pakay 71 yaşında hayata veda etti. Çağdaş fotoğraf tarihinin usta fotoğrafçısı ve belgeselcisi. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta Modern Sanat Müzesi'nde, MoMA'da Metropolitan Museum'da ve İstanbul Modern gibi kurumların koleksiyonlarında birçok de bulunan Fotoğrafçı, film yapımcısı Sedat Pakay hayata veda etti. Evrim Altun Cumhuriyet'te güzel bir yazısı vardı dün. Onu da şey yapan bu, arkasından yazılmış, onu da belirterek devam edelim. Evet, günümüzde İtalya'daki depremden de kısaca söz etmemiz gerekirse sayı 247 benim son ulaştığım sayı ee, ama artmasından da korkuluyor ee, çok yıkıcı sonuçları olan 6.10'da 2 magnitüdünde büyüklüğünde bir depremdir Richter ölçeğine göre 247'ye Ulaşmış durumda ama daha fazla sayıda da insanların hala kayıp olduğu arama ve kurtarma çalışmaları da devam ediyor. 365'te de yaralı var BBC'nin internet sitesine göre. Evet ve yani çok da daha önceki deprem Akila depreminde bundan birkaç yıl önce olan Akila depreminde kurtulan birinin de ölmesi ayrıca trajedi katlayarak artırıyor diyebiliriz ee, çok yakın yani sığ bir depremde e, aslında inşaatların da tekrar sorgulanması evet, gerek İtalyan medyasının da bu konuda çeşitli eleştirileri varmış bu yüksek risk bölgeleri içerisinde çünkü İtalya da deprem ülkelerinden bir tanesi olarak da nitelendiriliyor deprem potansiyeli olan ülkelerden bir tanesi olarak biliniyor ee, bu yapıların e, durumu ile alakalı da birçok eleştirel yazı ortaya çıkıyormuş evet ama bu konuda her zaman olduğu gibi fazla bir tedbir alındığına dair şey yok neyse ama şey oldu yeni bir günün en iyi haberini bu şu ana kadar durdurmuştum hayatta barındırabilecek yeni bir gezegen keşfedilmiş yeryüzüne benzer şartlarda hatta su bile olabileceği üzerinde Proxima B adı verilmiş. Ee, yani birkaç ışık yılı ötede şimdilik çok özel bir teknikle önce küçük bir roket gönderilirse minik ama oyuncak gibi birkaç on yılda varabileceği ondan sonra da birkaç yüzyıl içinde belki ...insanların da ulaşmasına imkan verebileceği söyleniyor. Birkaç ışık hızı uzakta olduğu söyleniyordu aynı zamanda. Böyle kısa bir süre içerisinde gönderilebiliyor i̇şte mu? İşte teknoloji bunlara da kadir olacak galiba. Çok iyi anladığım bir şey değil ama... Hı hı. ...böyle bir durumdan bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi biz tekrar savaş durumuna dönelim. Son derece kaygı verici şeyler de oluyor. Ha, bir de iyi haber, üçüncü köprü bugün açılıyor. Tüm Hı. bu savaş ortamı içinde. Hatta e, Financial Times'dan David Gardner'ın yazdığına göre, üç ayrı cephede birden savaş veriyor olması biraz daha lehine olabilir demiş şeyin. E, Erdoğan'ın e, yani hem FETÖ, hem PKK, hem de diğer durumlar Suriye vaziyetleri filan Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de bir FETÖ operasyonu yapılmış dört belediye başkanı ihraç edilmiş ve ikisi tutuklanmış Adalet ve Kalkınma Partisi halen görev yapmakta olan Evet. Erzurum Aşkale belediye başkanı Enver Başaran tutuklu vaziyette Giresun'da da Çamoluk belediye başkanı Savaş Akarçeşme o da tutuklu ayrıca Konya Ilgın Ve Nevşehir Nar belediye başkanları da Halil İbrahim Oral ve Ali Erdoğmuş da FETÖ ile bağlantısı iltisak tespit edildiği ifade edilen dört ilçe belediye başkanı ihraç edilmiş. Bu önemli bir gelişme ama şimdi şeye dönelim. İki şeye dönmek istiyorum. Bir tanesi hazır şeyi söylemeden geçmeyelim. Kolombiya'dan bahsettik. Kolombiya'da bir de son derece ilginç bir şey var. Dave Johnson'ın imzalı bir yazısında, makalesinde... ...Campaign for America's Future diye bir... ...Amerika'nın geleceğine ilişkin bir seferberlik gibi bir blog adı var. Novartis şirketi. ilaç yapıyor. Bildiğimiz Novartis. Evet, Hı. İsviçre. Ee, ama çok uluslu tabii İsviçre kaynaklı ama... Ee, çok ilginç Gliwek diye bir ilaç var son derece etkili e, e, kullanılan son derece pahalı çünkü hükümet e, tek de dev şirkete vermiş e, imal etme şeyini şimdi Kolombiya'da bu e, kanser çeşitli kanserlerde kullanılan ve zorunlu kabul edilen bir ilaç bu eee Onun jenerik halini de Kolombiya ucuza getirmeye çalışıyor ve yapmış. Hatta buna da destek de e, gelmiş çeşitli yerlerden filan. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu yardımını yani barış görüşmelerine yaptığı yardımı da keserim demiş Barack Obama'nın. 450 milyon dolarlık barış görüşmelerine bir destek vermiş. Altyapı desteği. İşte farkın yeniden topluma kazandırılması devrimcilerin filan peşmeken ve illegal uyuşturucu ticaretinden vazgeçmeleri için Paz Kolombiya diyorlar. Kolombiya barışı işte. Şimdi geri çekerim demiş eğer şey olmazsa bu ucuz ilacı vazgeçersen o zaman şeyi de veririm diyorlar. ...yardımı devam Keser ettiririz birazcık. diyorlar. Yani eğer ilacı... ...ucuza iman etmeye devam edersen... ...yardımı keseriz barışı Anladım. diyor. Ve İsviçre'de şirket değil mi? İsviçre evet. hükümetinden yapılacak olan bir baskı yok mu? Amerika Birleşik Devletleri neden böyle bir şey yapıyor? Amerika bütün... ...çok uluslu şirketlerin hamisi... ...olarak Hı. hareket ediyor. Anladığım kadarıyla... ...Gambot... ...Gambot diplomasisi denirdi buna. Gambot? Gambot Gambot'tan geliyor Hı. yani Türkçesi... Torp, şey yani savaş gemileri gemisi, evet. bütün Amerika bir zamanlar 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında bayağı e, savaş gemilerini gönderiler diye limanlara evet. Hong Kong'a şuraya buraya Çin limanlarına Amerika filan İngiltere'de bak aklını başına al yoksa topa tutarım diyordu ve topa tuttuğu da oluyordu. Uçak tatbikat yapmak gibi evet. Akdeniz'de. Yeni, yeni gambot diplomasisi bu. E, ve işin ilginç tarafı da e, bu tehditlere karşı, tehditler sırasında Kolombiya'da Obama yönetimi Pentagona kimi davet etmiş danışman olarak görüşmek için. Pablo Escobar diyeceğim de burada şaşırmamak için. O da daha getirse Henry Kissinger. Kissinger mi? Evet, özel hizmet ödülü vermişler. Çok şey. Kissinger'ın yok. Kissinger yaşıyor ve çok ayakta. öyle mi? Tarihin en büyük savaş suçlarından biri sayılıyor aynı zamanda kendisi. Vietnam, Kamboçya, Laos'ta, Kings, King, yani Nixon ve Johnson zamanlarının dışişleri bakanı. Yürüyen Herkes. Gambot. <gülüyor> Yürüyen Gambot. Ee, ve şey demiş ki savunma bakanı, Amerikan saldırı, savaş bakanı da diyebiliriz Ash Carter. Ya ciddi düşünce ve perspektifle nasıl çözülmez sorunlara çözüm getirmesi dolayısıyla getirdi. Onun için tebrik ediyoruz demişler. <gülüyor> ve e, savaş suçları filan hakkında iddialar var demiş. O Richard Nixon'la beraber iyi hizmette bulunuyorlardı demiş ki. <gülüyor> Kesinlikle iyi hizmetleri 1973'te Şii'de seçilmiş cumhurbaşkanı Allende'yi devirmesi, faşistler tarafından yerine Augusto Pinochet'i koyması, ayrıca da 10 binle 30 bin kaybı e, tam sayı bilinmiyor. Demokrasi ve sendikaları destekledikleri için ayrıca başka bir muz cumhuriyeti Guatemala, gene G Gambot diplomasisinin seçkin örneklerinden birini yapıldı. Peki bu Novartis senin de sorduğun İsviçre firması nasıl oluyor United Fruit ve ITT gibi eski Muz Cumhuriyetleri'nin savunucusu şirketlere dönüyor deyince e, valla bu sefer gambot diplomasisi artık İsviçre'ye yani çok uluslu şirketleri de savunur hale gelmiş. Hı. Böyle bir şey zaten yeni bir araştırmada dünyayı mahvedenlerin esas olarak zenginler olduğunu da ortaya koymuş. Yani bol parası olan bol mahvediyor diye bir haber takibi daha yapalım Fransa'da Haşema 26 tatil bölgesinde yasak geldi denize girmeye kadınların plajda Haşema ya da tuhaf bir deyimle Burkini giymesiyle ilgili yasak kararı silahlı polisler tarafından icra edildi. Evet, yani orada bulunan insanlar bu şekilde denize girmeye çalışan insanlar silahlı polisler eşliğinde plajdan çıkarılıyor ve hatta üstlerindeki şeylerde çıkarttırılıyor o, o halde çıkartırsan kalabilirsin diyorlar evet. altında başka maya varsa filan böyle çok fransa gücü. Fransa bu kan e, e, sahillerinde riviera bütün ilçe belediye başkanları e, yasak kamu düzeni ve layıklığı korudu diyorlar bunu Fransa'da. korumak içinmiş evet. anladım kamuoyu yoklamaları da Fransız vatandaşlarının yüzde 64'ün, 3'te 2'sine yakın bir kısmının yasağı desteklediğini de gösteriyorlarmış. Yani bana okulda en ilkel haliyle öğretilen din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, e, plajda güneşlenen kadınların e, bu konuda herhangi bir şekilde nasıl bir icraat olabilir ki? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını nasıl engelleyebilirler ki plajda güneşlenerek? İstediği şekilde denize girmeye çalışarak. Bu yasağın e, demokrasiye, layıklığı ve her şeye aykırı olup olmadığını bugünden sonra öğreneceğiz. Belki açık dergide arkadaşlar fırsat bulup söyleyebilirler. Çünkü Danıştay'a taşındı, Türkiye'dekinden biraz daha hızlı çalışıyor hı hı. şimdilik Fransa'daki yargı sistemi. Ve bugün öden sonra karar verecekmiş Dalıştay'da. Kadınlar plajlarda istedikleri gibi giyinerek denize girebilirler mi yoksa yasla Hemşerim mi diye Eğitim Bakanı Neja Velo Belkasım Belkasem ya da Fransızca gibi okursak ben bir feminist olarak haşamayı doğru bulmuyorum ama yasakta onaylanamaz demiş. Böyle bir Naif. Kıbrak bir e, oryantal rast, bir raksı. raksı yapmış. evet. Ee, idari mahkeme yasağın kamuya açık alanlarda dini sembollerin sergilenmesine sınırlar getiren 2004 tarihli yasanın kapsamına girdiğine hükmetmiş. Feminist olarak nasıl onaylamıyormuş? Yukarıdan bir üst akıl tarafından plajda bu şekilde giyineceksin dedikleri için mi kadınların bu şekilde giyindiklerini düşünüyormuş acaba? Üst akıl da erkek işte. Evet. aranıyorsa <gülüyor> bu kadar mülteysel bu hiç olmazsa FETÖ değil de erkek değilim erkök Erkök Erkö peki şimdi bu şeye geçelim savaş durumuna müthiş bir e, savaş goygoyculuğu televizyona bakmıyorum sağlığımı korumaya çalışıyorum büyük ölçüde Sen daha çok belki muhatap oluyorsundur. Şey İsmail orada. İsmail Saymaz nerede? Ben oradayım. Hı. İsmail Saymaz da bu aralar konuk olarak yerliyor. Çeşitli programları. Oradan oraya, oradan oraya geçiyor. Benim takibim kumanda üzerinden İsmail Saymaz neredeyse orada. Evet. Şirin Paysan da geri döndü. Şirin Türk'te. Hey Ee, devam ediyor bu talking heads'ler. Bir tanesini takip ettikten sonra kafa. daha kolay oluyor. E peki şeyler, uçaklar gösteriliyor mu ya da fallik tank topları? Var var. Onun bir tane topları, şeyi vardı, ateşler. uzmanı vardı, savaş uzmanı. Hayır, bir de şeyler. Mete uçak, yarar, mete yarar Biliyor Uçak görüşlü e, görüntüleri yok mu? O yararın teke tek kaldığı programlarda genellikle oluyor. Hı. Nereden ne şekilde giridir? Ben kendimi Asker, koruyorum ama Türk tankları Suriye'ye girdi. 14 saatte cerablu sürret. Bitirmeden dönmek yok. Ani, hızlı, etkili sabah. Milli orduyla çifte temizlik. Fırat Kalkanı operasyonuyla terörü teröre ağır darbe akşam. Adım adım güvenli bölge. Aksakallı Paşa'nın komutasında. Terör koridoruna Fırat Kalkanı star. Dünküler bunlar. Mehmetçik Suriye'de. Milliyet Mehmetçik Suriye'de sözcü ee, böyle gidiyordu. Cerablus alındı Habertürk. Şimdi bugüne bakalım. Yani ama bir yandan da bakacak olursak sondaki daha bir haberiyle beraber verip. Evet. Yani Suriye'deki askerlerin durumu Türkiye'deki güvenlik güçlerindeki durumundan daha emniyette duruyor sanki. Yani en son gelen son habere baktığınız zaman. Şırnak Cizre ilçesinde bu sabah PKK'lı teröristler polise bomba yüklü araçla saldırdılar diye Hürriyet'in internet sitesinde. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde şiddetli bir patlama meydana gelmiş, yaralananlar olmuş. Saldırı sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Şırnak'taki sağlık personeli acil göreve çağrılmış. 12 ambulans ve 2 helikopter bölgeye sevk edilmiş. Acil bir çağrı varmış. Büyük bir patlama diyormuş. Bu da son dakika haberi. Evet, bitirmeden dönmek yok diyorlardı işte şimdi oraya girdiler ve artık çıkılmıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin korktuğu oldu diyor Cumhuriyet Gazetesi bugün Türkiye ile YPG sıcak temasta Cerablus operasyonunun ikinci gününde karşı karşıya geldiler Türk Silahlı Kuvvetleri fırtına obüsleriyle YPG güçlerini vurmuşlar. Biden'da şey demiş... Yani ...çekilmesi lazım... ...YPG'nin Türkiye'nin de çekilmesini... ...beklemiyorum demiş, ilginç aslında... Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da çekiliyorlar... ...şeklinde bir şey duyuruldu... Evet. ...Beyaz evet. Ev'den, pardon... Beyaz evet, ev. evet. Ee, ...ama işte... ...Yine Hürriyet Gazetesi'nden aktaracak olsak... ...flash gelişme, TSK, YPG'yi vurdu... ...çekil uyarısını aldırmayınca şeklinde haberlerde çıkıyor... ...yani pek çekilecek gibi görünmüyor... Ee, şeyi söyleyelim yani bayağı ciddi bir e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cerablus'un güneyinde YPG'yi vurması, Menbiç'in kuzeyinde YPG'yi vurması yönünde haberler var. Amarina'da YPG'yi vurdu diye çok sayıda ve bayağı başka IŞİD'den daha ağırlıklı olarak YPG'den e, de cevap ama hem Amerika'ya hem Türkiye'ye Fırat'ın batısından çekilmiyoruz diye Diken'den aldığımız bir haber. Ee, The Economist dergisi de Kürtler sessizce geri çekilmeyecek e, diyor. İngiltere'de yayınlanan dergisi bu haftaki sayısında hem Gaziantep saldırısı hem de Cerablus operasyonu ile ilgili iki ayrı makale yer almış ve e, sessizce geri çekilme olmayacak. Cenaplus üzerinde sessizce geri çekilmeme gibi yani doğrudan sıcak temasa girip ateş savaşa girme gibi bir durum, çatışmaya girme gibi bir durum olmayabilir ama Türkiye'de biraz önce okuduğum gibi haberleri bolca duyabiliriz. Patlamalar, pusular vesaire gibi şekilde bu savaşın farklı tezahürlerini görebiliriz Cengiz Aktar'la da konuştuğumuz üzere. Evet ekonomist şeyi de söylemiş yani Suriye'deki son gelişmelerin özetlendiği bir makalesinde ittifaklar değişti ve zaten çok sönük olan barış umudu giderek kayboldu deniyor. Ayrıca da tabi mesela çeşitli grupların Esad rejiminin de kimyasal silah kullandığının da ...hem haberleri hem görüntüleri geliyor... ...maske kullanarak böyle... ...tedavi gören insanlar... ...Financial Times'ın yazarı... ...David Gardner'de... ...Dış Haberler Editörü'de... ...Dünyanın Etkili Dergilerinden... ...Gazetelerinden... ...Financial Times'ın... ...Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri... ...değerlendirmiş ve... ...Recep Tayyip Erdoğan aynı anda... ...üç ayrı cephede savaşıyor... Bir, ...bu bir risk demiş... Ee, ve tepkisi samimi görünmüyor diye de bir yorum yapmış hangi Bak... açıdan efendim hangi açıdan samimi görünmüyormuş Erdoğanın tepkisi yani birden fazla neden bulabilirsiniz Türkiye'deki iç medyaya baktığınız zaman özellikle muhalif kesimlere ama Financial Times açısından samimiyet görünmemesinin nedeni ne ee, bakıyorum bu ara başlıktan evet. gördüm onu Yani şey diyor mesela Mısır'daki Müslüman kardeşleri benzetmiş Gülen yapılanmasını eğer burada Gülenciler devleti Erdoğan iddia ettiği kadar sızdıysa Türkiye'nin ve Erdoğan'ın başı büyük belada demiş. Mısır'daki Müslüman kardeşler gibi sızdıysa mı? Demedim evet. Içerisine. Öyle diyor. Ee, ama bir fırsat da olabilirdi diyor Kürt konusunda. Bilmiyorum He, ben de. Çok zor. Dera'ya da muhaliflerin çekildiği haberi var. Suriye'de isyanın başladığı ilk kentlerden. Yani ilk, ilk, i̇lk savaşın. Dera'dır başında. o. Dera. E, bu Dera'ya Dera ise farklı bir yer. Öyle mi? Aha. Ha. Ama işte böyle Suriye'de isyanın başladığı ilk kentlerden Dera'ya da muhalifler çekiliyor diye bir Ajans France Press kaynaklı. Suriye'deki protesto gösterilerinin başlangıcı Dera'daki çocukların işkencede öldürülüp cinsel organların çıkartılıp ardından ailelerine verilmemesi üzerine olmuştu. Diğer bölgelerde de isyanlar ve protestolar ortaya çıkmıştı. Dereya, de, dereya farklı bir yer benim bildiğim kadarıyla. Orası da tamamen kuşatma altında ama onu da söylemek lazım. Yani insanın yardımların bile ulaştırılamadığı bir nokta olarak nitelendiriliyordu dereya. Evet böyle de bir çok büyük bir tozdan dumandan geçilmeyen zaten sarı renkli fotoğraflardan ibaret. Çünkü orası müthiş çorak kurak bir yer. Ama müjdemi isterim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılıyor. Evet, evet ve kimler geliyor? Törene Bahreyn Kralı Ahmet bin İsa el Halife, Bosna-Hersek Başbakanı Konsey Bosma, bosna hersek Başkanlık, Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzzet Izetbegović, Makedonya Cumhurbaşkanı George Ivanov, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov. ...Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Shahbaz Şerif... ...Pakistan'ın kendi başbakanı değil de Pencap Eyaleti mi? Ya, o, o gelebilmiş, işi var mıydı belki de. Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim... L... ...Başbakan değil de yardımcısı La... evet. Rasim Liyay... Liyayç. Liyayç. Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı Dimitri Kumsislivili... ...Başbakan değil de yardımcısı ama bir... birincisi değil birincisi evet. evet. evet. Ve bunları yanı sıra birçok ülkenin ulaştırma ve ekonomi bakanları bugün İstanbul'dalar. Evet. ikili ilişkiler ve 10 de... şeridi olacakmış. Ama bir, bir yıl gecikmeli bir kere. 3 dolar Şey artık, bir bakayım. gün gecikmeli. Mercid 500. Zafer yıl dönümü dündü. Onu hafif kaçırdılar. Bugün açılıyor 3. köprü. Çevre Bakanı Öz Haseke ile yapılmış bir şey vardı, konuşma vardı ama maalesef bir şeyi anlayamadım ben. Çok ayrıntılı bir demeç vermişti haber Türkiye'ye yanılmıyorsam. Diyor ki kuşların yani doğal iki köprün iki tarafındaki hayatı da birbirine bağlayacak bir köprü de kuracağız diyor. Bu dünya tarihinde ilk defa oluyor herhalde böyle bir şey. Başarabilirlerse ne ala. Çok olumlu bir şeydi bir de Ee, bir e, mühendislik ve hesabıyla çok e, övünçle konuşuyordu ben e, başbakanın söylediği lafı hemen anlarım benim söylediğimi de hemen herkes anlar biz özel e, mühendis diliyle konuşuruz diyordu fakat bir hesap hatası yapmıştı e, 8-9 kat diyordu bir düzelme konusunda halbuki ancak 4.5-5 kat filan gibi bir şey hesaplamıştım neyse 3. köprü bugün açılıyor ama Akciğer'i İstanbul'un da ağır bir yara almış durumda zaten. Ağır tahribat Kuzey Ormanları'nda yarattı. Çevre aktivistleri o köprünün üzerinde o açılışı gerçekleştiren herkes suç işliyor. Uyarısında bulunmuş. Hazal Ocağı'nda ayrıntılı bir haberi var. kampanyalar Kampanyalarda var. Hem 350 ordudan hem de Change.org üzerinden de yürütülen 250 milyon ağacın tehlikede olduğu Durum var Ve yapımı için zaten Binlerce ağaç kesilmişti Bugün açılıyor 2018'de tamamlanan bağlantı yollarını Yaratacağı tahribatta da Çok büyük bir e, Direniş var Bir de madde 75'e karşı Sosyal medya kampanyası var evet. Madde 75 doğaya darbedir Diyor yani Doğan e, doğanın doğrudan doğruya şirketlere teslim etmesi gibi bir durum var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmüştü. Madde henüz kabul edilmedi ama kabul edilirse pek çok mega projenin önünde hiçbir engel kalmayacak, denetim kalmayacak. Önümüzdeki ama... haftalarda muhtemelen konuşacağımız tek konu da bu olabilir. Hayat merakının memnuniyetinin senesi olduğu da söyleniyor. Bir imza kampanyası var. Köprüde Köbre gerdanlık değil Barbarlık e, diyorlar Hakikaten son derece Kaygı verici Bir son haberle bitireyim e, Bizi ilgilendirmez gibi Görülmesine rağmen son derece Önemli bir yeni araştırma Sonucunu verelim Geophysical Research Letters yayınında e, Grönland'ın Kuzey Kutbun'daki Buzların erimesi çok büyük bir hıza kavuşmuş ve bunların erimesi sadece Grönland'ı ve Kuzey Kutbunu ilgilendirmiyor. Yıl 2011 ile 2014 arasında 270 gigaton buz kaybı olmuş ve her yıl 110 bin olimpik havuz kaybı oluyormuş. Bunun anlamı Tabii şey Albedo etkisinden dolayı, buzun yansıtma etkisinden dolayı dünyayı bir klima gibi soğutmakta olan, serin tutmakta olan ıı, Kuzey kutbunun hepimiz için feci bir sonuç vereceğidir. Bunu da söyleyelim. John Abraham'ın haberiyle de bitirelim. Guardian'dan çıkmıştı bu. Vaziyet vahim. Üçüncü köprü açılıyor ama Grönland'da sizleri ölmüş. Açıkça. Seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Evet, bugün can yok. Biraz önce ayrıldı bir toplantıya gitmesi gerekiyordu. Birlikteyiz. Sen evet. Japonya'dasın. Evet, Japonya'dayım. Hala burada ısrarla devam ediyorum. Maalesef planladığım gibi bil öğrenme konusunda başarılı elde edemedim ama Japonya benim için hakikaten büyük bir öğretmen oldu başka açılardan. Ee, en azından bunu söyledikdim ve e, bil öğrenme konusunda da bundan sonra hayat boyu çabalarımı sürdüreceğim. Bu karanlık ve zor günlerde de herkese bunu tavsiye ederim. Yani bilir öğrenmek illa herkes meraklı olmayabilir tabii ama e, sadece işte profesyonel kaygılarla da olmadan veya işte illaki e, bir zorunluluk veya da bir çıkar ve bir, bir gelecek bir şey beklemeden sevdikleri bir şeyi yapmaya belki biraz yönelsinler. Ee, Japoncayı ben çok geç bir şekilde böyle sadece kendi keyfim için, belki de hiçbir zaman beceremeyeceğim, hiçbir zaman gerçekten öğrenemeyeceğimi bilerek e, çaba göstermeye bu yolda başladım. Ve hakikaten de benim için e, çok öğretici oluyor. Bildiğin kendisine e, çok hakim olamasam da. E, evet, bunun... e, ilginç. Ben de e, yani bu evet. arada kendimiz için de ufak bir, yani sadece kendim için konuşacak olursam, e, dil için söylediklerini burada... 21 yılını bitirmek üzere olduğunuz açık gazetecilik konusunda da aynı evet. şeyleri söyleyebilirim. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz hala fakat insanın mudunu evet. iyi durumda tutabiliyor. Bu kadar korkunç haberi bile derleyip toparlayıp aktarabilmek bazı şeyleri vicdani açıdan paylaşabilmek açısından insana iyi geliyor. Yani ben de tavsiye ederim herkes açık gazeteci olsun. <gülüyor> kesinlikle yani benim mesela gerçekten bunu hep söylüyorum açık gazete hayatımı değiştirdi ee, ha, e, her şekilde hayatımı değiştirdi bir umut olarak her zaman bir kere yanımda oldu ne olursa olsun her zaman gurur duyduğum e, katkıda bulunmaktan mutlu olduğum pek yer e, bir anlamda kalbimle ne e, güzel, açık gazete oldu kimseye başka haksızlık etmeyeyim ama çok teşekkür e, ederiz o, onun için bir Hakikaten çok büyük belki şeyler yaparak e, özellikle de bu kadar yoğun ve zor koşulların içinde olduğumuz bir dönemde e, evet, bir sürü şey bir araya geldi. Bir anlamda biz Orta Doğu'nun İkinci Dünya Savaşı'nın e, tanıkları ve onun parçası nesiller haline gelmek zorunda kaldık. Ben İkinci Dünya Savaşı'na çok benzetiyorum kaderimizi e, şu an. Bölge olarak yaşadığımız kaderimizi çok çok benzetiyorum ve Türkiye'de tam ortasında bunun yer alıyor. Ee, ve hayatlarımız çok kısa bir zamanda hakikaten çok değişti. Bu geçtiğimiz gün şeye bakıyordum, Gustav Klimt'in ünlü eseri Öpücük onu işte bir Suriyeli sanatçı şeye yansıtmıştı bir enkaz görüntüsüne. Ee, bir grafik sanatçısı yani kendisi Dubai'de ama yani onu e, o şeyi, bina yıkıntısını e, o birbirine sarılmış e, ve e, erkeğin e, kadını ötüğü bir o meşhur figürü evet. e, yansıtmıştı e, tamam azim e, ve o e, tekrar görüntüyü anımsadım e, ve tabi bizim hayatlarımız da biraz öyle oldu işte hepimizin hayatında bu yıkık döküklük şu veya bir şekilde var koşulları daha iyi olanlar olabilir Çok kötü etkilenmiş olanlar olabilir ama hepimizde bu ıı, hafif bir enkaz hali var muhakkak ki. E, çünkü me merkezine işin çok yakınız. Bir, ikincisi Türkiye gerçekten politikalarıyla bu ıı, Su Suriye meselesinin içine çok girdi ve girmeye de devam ediyor. E, i̇şin acıklı yönü işte ben bu hafta e, Kolombiya'da da işte tip barış malum Evet. oldu. Şimdi e, bunu bir az konuşalım. Belki de ünlü evet, evet. olur. Onu konuşmamız ee, lazım. Evet. Ben Benim de orada o konuda da özel olarak sormak istediğim bir spesifik bir şey var ama sen önce lütfen bir Kolombiya'dan girelim istersen. Şimdi dinleyicilerimiz şeydedir. İkide bir Kolombiya'dan bahsediyorsunuz. Barış olup olup duruyor. Bu barış olmamış mıydı zaten? Şöyle ki Ee, ya Kıbrıs'ta da benzer bir durum var aslında. Bu tarz e, uzun soluklu müzakerelere dayanan birçok şeyin detayın e, aşılması gereken, Müzakereyle bağlanması gereken durumlarda e, merhale merhede gidiliyor ve o anlamda işte barışın e, gerçekleşmesinin e, hep bir şeyi var. Yani üst merhaleye geçiliyor, sonra tekrar bir üst merhale oluyor vesaire. Ya birçok badire aşıldı. Öyle diyelim ve en son Temmuz'da mesela şey konuşuyorduk barış, nihai barış sağlandı derken e, ateşkesi konuşuyorduk. E, işte silahların bırakılması ondan önce bir şeye bağlanmıştı, takvime bağlanmıştı. Yani hep bir şeyler, e, kritik eşikler aşıldı. Şimdi en son noktada artık yani e, müzakere eden taraflar e, bu işte şey, e, bir tarafta pardış var, öteki tarafta da hükümet var, son her şeylerini bitirdiler. tüm müzakerelerine noktayı koydular. Dediler ki biz artık barışta işte şeyde bütün e, görüşmelerimizde e, her şeyde anlaştık. Ve bundan sonra kalan tek şey 2 Ekim'de bir referandum olacak. Evet. Şimdi asıl ben Ve de halk oylamasına gidecek. Şimdi o referandumla ilgili olarak çok şaşırtıcı diyebileceğim bir şekilde 52 yıllık bir savaşın İşte 220 bin hayat kaybına yol açmış. 1964'te başlamış. 5 milyondan fazla insan da farklı yurt içinde ve yani ülkenin içinde Kolombiya'da ya da başka yerlere kaçmak, gitmek zorunda kalmış. Ee, ve evet. bir yerde barışı onaylayalım mı, onaylamayalım mı diye bir oylama yapılması ilginç bir durum ve üstelik de yakın olduğu belirtiliyor şeylerin birbirine. Yani geçmeme ihtimalinden ee, de bahsedilebilir yani öyle mi? Çok ilginç. Vallahi şimdi o konuda hep değişik şeyler var. Ee, şöyle diyelim en son bir Galup araştırması var. Şimdi yeni yani şeyde yapılmış bu Ağustos'un ortasında yapılmış. Ona göre işte 67,5 barış anlaşmasını kabul edenler, %32,5 da reddedenler. Ha, yani mi? şimdi bizdeki böyle bir... Evet bu umut verici bir şey ama tabii ki yani... Şöyle bir şey var, barışı savunanlar e, her, hep şeyi e, dikkat çekiyorlar. Veyahut da genel olarak e, dünya genelindeki yorumlar e, gene de kırılgan olduğuna dikkat çekiyorlar. İşte e, biliyorsunuz e, kamuoyu araştırmaları bazen e, yanıltıcı olabiliyor. Sandık başına gidenler, işte bu referandum hadisesinin en önemli noktası bu. Yüzde kaçının gideceği sandık başına. E, bu çok önemli. Yani Brexit mesela örneği evet. hafızamızda o Taze, da bir sürpriz olmuştu son haftalarda. Dolayısıyla şimdi bu 2 Ekim'e kadar tabii ki yani ciddi bir kamuoyu maratonu var. Kaldı ki şimdi bu orada da bir böyle negatif kamp var. Eski devlet başkanı Uribe'nin liderliğinde. İşte bu vatanı Uribe. satmaktır. Evet. <gülüyor> Çok yakın. İşte Kolombiya'nın işte anahtarlarını şeye teslim etmektir e, bölücü güçlere falan gibi bir şey var yani orada retorik. E, dolayısıyla yani tabii ki bu iki ekime kadar yani daha doğrusu 3 ekime kadar <gülüyor> sabahına kadar e, barış konusunda her zaman işte şüpheler orada olacak ne olacak ne olacak diye. E, fakat Kolombiya'da bir heyecan yarattığı da kesin. Bir kere somutlaştıktan sonra yani ben mesela son bir yıldır aşağı yukarı bu konuda işte Türkiye'de insanlarla programlara katıldığında herkes Kolombiya'yı benden iyi tanıyanlar, iyi tanıyanlar derken özellikle Kolombiya'ya gitmiş vesaire orada kalmış insanlar da negatif bakıyorlardı. Fakat yani bu barış asla olmaz diyorlardı. Fakat artık olmaz denilen şeyler gene Kıbrıs'ta da böyle bir yaklaşım var biliyorsunuz olmaz olmaz bu barış gibi ama bakıyoruz ki yavaş yavaş şey vaziyeti gerçekten somutlaşan da durumlar var hem Kıbrıs'ta da var tekrar Kıbrıs konusuna da bağlıyım hem de Kolombiya'da da var. Dünyanın en büyük birisi işte şey iç savaşına dönmüş çatışması. Öteki de soğuk savaş döneminden kalan son duvarların ayrılıkların bir anlamda gerilimi çatışması ortada bir sıcak çatışma olmasa da bölünmüşlüğü olarak adlanırlıyor. Ve bu iki sorun da artık 2017'ye kadar en geç nihayetine ermiş, ermiş olacak gibi gözüküyor peki Fakat... yani barış yerine savaşı tercih etmesi ihtimalinin olması bile yani ne kadar aslında absürt bir dünya tahayyülü içinde olduğumuzu da gösteren bir işaret değil mi? Kesinlikle ama biliyorsunuz yani şimdi bu Toplumsal psikolojiler e, var bir yanda. E, yani Türkiye'de de şu an mesela büyük bir savaş heyecanı yaşayanlar evet, evet. var. Evet, Tam da onu söylemek ben, istiyorum. Evet. Dünkü man manşetleri <gülüyor> mesela okuduk sadece. İşte yani 24 saatte, on, pardon 14 saatte Cerablus diye amiral gemisi girmişti Hürriyet. Türk tankları Suriye'ye girdi diye böyle fallik simgelerle hem bir yandan tank toplarıyla bir yandan da... E, Şeylerle jet, jet uçaklarının o sivri uçlarıyla filan savaş uçaklarının bütün gazetelerde vardı yani bu da e, sabahta mesela bir işte komandonun Bordo Belediyesi'nin resmi gene uçaklar sağlı sollu bitirmeden dönmek yok ani hızlı etkili diye işte milli orduyla çifte temizlik diye akşamdan vardı böyle gene uçaklar bağrımıza saplanırken Fırat kalkanı terör koridoruna diye barımıza saplanan uçaklarla verilmişti gene ama en müthişi belki de bir numaraya yerleştireceğimizde yeni şafaktı o da gezi ayaklanmalarından ödünç aldığı bir terimle bu daha başlangıç Türk askeri Suriye'de demişti böyle bir gidişat vardı Bugün de devam ettiğini görüyoruz aslında yine yani gazetelerin manşetlerinde ee, bayağı şey, evet. parmak ısırtan operasyon diye Gene sabahta mesela jet uçaklarının şeyiyle yeni hedef Elbab diyor akşam gazetesi ee, ve hoş bulduk yeni evet. şafak bu konuda hiç şey dirnci yerden bırakmıyor görebildiğim kadarıyla savaş şeyini. Hoş bulduk Cerablus diye vermiş. Evet. Yani şimdi bu bir de üstüne üstlük sadece Türkiye ile sınırlı kalsa iyi. Yani bu Türkiye'nin bir devlet olarak elbette ağırlığı var. Stratejik önemden vesaire bahsediliyor. Türkiye'de işte şimdi Amerika'nın da izlediği politika benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin bu şeyini bir anlamda işte anti Amerikan Hislerini birazcık tansiyonu düşürerek bu işte hep batı medyasına eleştiren takım şeyler vardı yazılar vardı onların hedefini bence bu gözüküyor ve şeyde Amerika'nın yaklaşımında bundan sonra işte biraz şey yapalım Türkiye'nin Türklerin gururunu okşayalım ki işte bu işte e, fena halde bizi e, darbeyle de ilişkilendirilen psikoloji yavaşça şey yapsın e, uzaklaşsın bizim üstümüzden ve bun, bununla beraber işte şey yapalım yani e, bir anlamda e, işte bu YPG, PYD'nin de e, işte doğusuna çekildiler işte ne oldu bilmem ne o şeylerde işte çekildiler gibi haberler e, belli ki Amerikan kaynaklarından askeri kaynaklarından sızdırılıyor Şimdi öyle bir şey ki bir kapalı kutudan bahsediyoruz. Yani Suriye ile ilgili çok çok yakından takip edenler, Arapça bilenler, özellikle başta olmak üzere hadi diyelim bilmeyenler arasından da çok yakından takip edenler şimdi kimin ne yaptığını, ne olduğunu tam olarak neyin kimin nerede konuşlandığını anlamak mümkün değil ve burada büyük bir Aslında e, kamuoyu algısı savaşı da yaşanıyor ve e, işte Amerika'da burada işte biraz tansiyonu Türkiye tarafından düşürmek için bu konuda da bence ilginç bir şekilde işte bu e, Fırat'ın doğusuna geçildi, batısına geçildi e, şeyinin yaklaşımının e, şey... E, e, Türkiye karşılığını düşünerek hareket etmeye ve Türkiye kamuoyuna evet canım ya o tarafta bir şey yok. Yani PYD, YPG geri çekildi zaten çekiliyor gibi bir e, psikolojiye destek olmaya çalışıyor. Bunları ben her bakımdan çok tehlikeli buluyorum. T Türk sorunu son kertede Türkiye'nin bir iç meselesi aynı zamanda Suriye'de ne olduğundan bağımsız olarak. E, dolayısıyla şimdi yani bugün Cidre'de e, bir saldırı gerçekleşti malum. Bunlar yani Türkiye'deki ne kadar konuşulacak üstüne ne kadar e, yani bir harabeye dönmüş e, emniyet müdürlüğü binasından bahsediyoruz ki bu haftalarda bu kaçıncı e, tamamen paramparça olmuş binalar e, gözümüze çarpıyor. Ama sonra o imajlar geçiyip gidiyor. Yani Türkiye'nin e, aslında içinde bir kötü sorunu yaşandığı ve işte PYD, YPG her şeyi birbirine bağlayıp karıştırıp böyle kafaları e, çamaşır makinesi gibi birbirine katıp ondan sonra da e, düzgün bir analiz çıkmasını ortaya beklemek imkansız. Ve maalesef e, Türkiye'nin işte en kötü bence şu an e, başına gelmekte olan o cingo <gülüyor> Tam ta tabir e, İngilizce'de geçen jingoizm tabiriyle bir savaş e, sarhoşluğu yaşanması e, ve bu zaten analiz kapasitesi düşmüş halimizin tamamen bir körlüğe doğru gitmesi. Şimdi orada Suriye'de zaten mesele şuydu aile aile e, işte köy köy çok farklı ortaklıklar bağlar e, bir yapı var. Tabii bu demokratik bir yapı değildi. Hiçbir zaman doğru düzgün oturmuş bir vesaire takdir etmesi bir sistem içinde işleyen bir yapı değildi Suriye gerçekliği. Ama işte Türkiye'nin işte çuvalladığı ve bütün politikasında aslında sarpa sarmasına neden olan bu bilinçsizlik bilgisizlik oldu. Hani işte Şam'da namaz kılarız, Emevi camiinde falan filan tarzı yaklaşım. Şimdi de aynı şeyler devam ediyor. Orada ailesel ve bölgesel etnik, onun dışında dini öyle dengeler çetresi de var ki. <gülüyor> yani işte bir yandan işte Cerablus'un gerçek sahipleri deniyor ama Cerablus'un gerçek sahiplerinin de başka yerde. işte aynı zamanda YPG saklarındaki Araplar savaşmakta olan olduğu da söyleniyor. Ben bunların analizini, yorumunu yapacak bir Suriye bilgisine sahip değilim. Ama bunlar, bu iddialar ortada ve bu işte e, yani daha bir örnek nasıl vereyim yani şey vardı bu şeyde Cerrahbursa saatler içinde ilerlenirken bir köyün adı geçiyordu e, zapt edildi işte falan filan diye fakat o köy Türkiye sınırları içindeydi <gülüyor> e, mesela yani daha e, evet, yani, yani Gazze anında köyden bak. Evet ve e, bayağı bir yani e, genel geçer medyada ve e, hükümete yakın da medyada bu e, haber yer aldı. E, sonradan ben bu haberin geri çekildiğini ve hata yap yapıldığı tek edildiğini de görmedim. E şimdi böyle bir coğrafya bilgisinden basit e, yoksunken, kendi daha sınır boyu köylerini tanımazken, Ee, yani bana çok ürkütücü geliyor. Şimdi bakıyorum diyorlar ki Cerablus'un gerçek sahipleri de biz Cerablus'u geri alıyoruz gibi analizler var. Şimdi hoş bulduk. Yani hakikaten o... hoş bulduk Cerem üst diye <gülüyor> veriyorlar ya. Yani artık bunun bunun ötesi var mı yani bizi bağrına basan yani bir büyük... evet. Yani özgür sürüyordunuz evet. savaşçıları ve Cerablus halkı Türk askerlerini hoş geldiniz <gülüyor> sözleriyle karşıladı. Mehmetçik ve muhalifler Zaferi birbirlerine sarılarak kutladı. Ah, ah, yani şimdi nereden başlasam? Ben bir asker e, analist değilim. Maalesef Allah Türkiye'de çok olduğu için onların o değerli bilgilerinden zaten e, halkımız kamuoyu sürekli yararlanmak e, durumunda. Yani o kadar çok e, ekranlardalar, anlatılıyorlar. Evet anlatılıyorlar ama onlar, ki... e, sizin sözünü kestim <gülüyor> ama onlar 13 sene önce de E, bu vakitlerde 13,5 sene oldu. E, gene aynı şekilde televizyonda yorumlar yapıyorlardı. Irak'ın işgaline ve istilasına giden günlerde. E, ve söylediklerinin herhangi biri doğru çıkmadı. Çıkması da beklenmiyordu zaten. Ve sonuçta Irak'ın hali malum artık Irak diye bir ülke kalmadı. Ve son e, haberde işte Irak savaşının 13 seneden beri devam eden savaşlar konjenital hastalıklar, erken doğumlar, kanserler vesairede akıl almaz boyutlara ulaşmış durumda kullanılan silahların yakılmasından dolayı ve yok Irak diye bir ülkeden bahsetmek imkansız. Ama aynı yorumcular, aynı konuşan kafalar şimdi de Irak'tan sonra Bakın bu elimde gördüğünüz bardak var ya deyip su fincanını ya da işte çay fincanını gösterip bunu vurabilecek rokete sahip bu teknolojiye sahip diye konuşan insanları konuşan kafaları hatırlıyorum uzmanları tırnakları içinde. Şimdi de aynı şeyi konuşuyorlar bu sefer de Cerablus için Suriye için konuşuyor ve Türkiye'nin orayı ya ama başbakan da şeyi söylüyor. PYD'ler nehrin doğusuna doğrusuna geçinceye kadar operasyon sürecek. Bütün alan PYD'den temizlemeli diyordu mesela başbakan da. Yani böyle bir uzmanlarla başbakanlar arasında tamamen cingoizm dediğin gibi savaş goygoyculuğu hakim durumda. Bu tabii son derece kaygı verici bir şey yani. Ya bir sorun şu, genelde e, dünya genelindeki askeri analistlere baktığımızda e, savaşı bilen insanlar aslında savaşı e, savaşta en çekinen insanlardır. Yani e, çoğu zaman askerlerin analizlerinde ben onu görüyorum. E, girelim savaşalımdan çok, yani girersek nasıl çıkarız, biz bunu nasıl altından kalkarız gibi e, savaşın ölümcüllüğünü bilen e, sahada yaşamış insanlarda ben bunu Gözlemlerim. Fakat Türkiye'de tam tersi bir şey var. Savaşa doyamamazlık var. ya. E, ateş hattından epey uzak kalmış askerler analist olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada Ömer Bey size bir düzeltme yapacağım. Yani aynı insanlar değil yeni nesil geldi. Yeni nesil evet tabii çok haklısın. Evet reloaded vaziyetinde yeni sürüm çıktı. Hepsi de ayrı bir şey yani şimdi mesela ben hep e, altımı çiziyorum ya ben askeri konuları bilmiyorum ama diyorum ama maşallah askerlerimizin hepsi çok iyi politika biliyor. Siyaset bilimini yalayıp yutmuşlar e, herkes her konuda yorum yapıyor. Şimdi bir tek bir şey söyleyeyim yani ben askeri olarak dikkatimi çeken mesela orada işte şeye giden Cerablus'a doğru yola çıkan askerlerin Türkmenler mesela olduğu söylenenler kollarında neredeyse fosforlu renkte e, bantlar vardı. Yani evet. kilometrelerce öteden adeta görülebilecek Hedef olmalarını sağlayabilecek Ya burada şimdi e, O e, şey Bellik daha önceden boşaltılmış Ama şimdi burada şöyle bir şey var IŞİD öyle bir örgüt ki e, Korkunç kurnazlıklar yapıyor Ve e, Türkiye'yi içeri de çekmeye çalışıyor olabilir Böyle bir taktik de olabilir Ortada yani bunlar hiç düşünülmüyor mu Ne oluyor Ben yani Zaten IŞİD'in yapmak istediği E, mümkün olduğunca düzenli orduları oraya çekiyor olmak. E, ya Amerikan ordusunu da karşısında görmek istiyor, Türkiye ordusunu da istiyor çünkü orada e, işinde ideolojik tasavvuru zaten bir kendi şey kıyamet Armageddon savaşını yaşatacağı e, o işte teolojik metinlere göre bir şey ortam kıyamet ortamı yaratmak. E şimdi zaten ideoloji böyle olan bir örgütten bahsettiğim için şey yorumu bile gördüm. İşte düzenli orduyu karşısında bir de bunu çok yani şey üstüne üstlük şey Türkiye dışından birazcık şey nasıl diyeyim uluslararası çevrelerde olabilen insanlar dahi yapıyorlar. Ee, yani öyle bir ilginç bir yönümüz var yani. Uzaklaşanlar bile Türkiye'den e, ilginç böyle cingoist yorumlara e, imza atabiliyorlar. Şey, e, düzenli ordu ilk defa karşılığında görünce işte demek ki ışıt e, bozguna uğruyor. E şimdi bu <gülüyor> yani bu tarz bir yorum biraz bana tuhaf geliyor. Çünkü işit bir yandan da bir yandan da Halep'te de savaşı ve orada da işte bir düzenli ordu var yani. Suriya ordusu o da e, ne kadar e, şey etmiş olsa da e, epey yıpranmış bir ordu olsa da Rusya orada yani o da bir düzenli ordu Amerikan ordusu e, ve diğer başka bölge e, şeyde Batı dünyasının orduları da e, doğrudan olmasa bile oradalar e, yani neredeyse bütün dünyanın orduları orada şimdi e, dolayısıyla. Yani YPG falan filan da yani savaşırken bayağı e, düzenli orduyu andıran silahlarla da savaştı. Yani şimdi burada bir öyle bir korkuyla birdenbire belki bir yenilik gidiyoruz falan gibi bir şey değil. Maalesef IŞİD e, hep tuzağa düşürüyor ve far hatlarına Türkiye'deki oynuyor. E, ve Türkiye'de hep işte Kürt sorunu IŞİD'in de bu attığı korkunç adımlarla daha da derinleşti. Ondan dolayı ben maalesef yeni bir safhaya girdiğimiz endişesindeyim. Bütün bu işte şeyde, çatışmalarda. Ve o yüzden beni Kolombiya'nın bu barışı çok etkiledi. Hello işte daha önceki fotoğraflar vardı bu yeni değil ama 1964 işte 2016 yazılı bir mezar taşı ve işte rest in peace. Şeyini, e, meşhur, bir meşhur şey, onun e, İspanyol Cası'na oraya yazmışlar. Huzur, Huzur içinde. içinde uyu, yani bir barışla uyu gibi. E, ben barışla uyumasını bilemiyorum savaşların. Savaşların yok olup e, barışın e, onları tamamen tarihin e, <gülüyor> derinliklerine gömmesini diliyorum. ve e, hatırlanmaları bile bir anlamda sadece ders için Ve bu nasıl yapılmış o dönem, bu hatalara nasıl düştülmüş denmesi için e, olmasını e, görmek istiyorum. Ve Türkiye'de de bu olacak. Ben eminim. Yani Ko Kolombiya, Bogota'da başkentte nasıl insanlar önceki gün sokağa çıkıp sevinç içinde dans ettilerse, işte barış yaşasın diye genç nesiller, ben o gençleri görünce o kadar mutlu oldum ki, o sevinç e, ve geleceğe ümitle bakan yüzlerini görünce, Ee, biz de bunları gör muhakkak gör göreceğiz zaten. Şimdi... <gülüyor> yani iki, iki gazete. ben görür ama. <gülüyor> i̇ki gazete haricinde belki yani birkaç gazete haricinde tüm medyada bizim elimize gelen medyada e, basılı gazetelerde böyle bir şeyin olmamasını nasıl yorumlayacağız bilemiyorum. Yani Kolombiya'nın 52 yıllık savaşının sona erme ihtimalinin gündeme geldiği ve sokaklarda halkın bir kısmının, önemli bir kısmının dans ederek kutladığı bir şeyi ve 5 milyon insanın yerinden yurdundan edildiği, 200 bin insanın da daha 220 binden fazla hayata mal olan muazzam bir olaydan bahsediyoruz yani. Tek kelime bile yok birçok medya organında yaşasın, savaş naraları var yani. Ya böyle tabii işte gerçekten büyük bir işte savaş hem taraftarlığı hem de bir zafer sarhoşluğu yaşanıyor de dediğim gibi. Ya yani birçok önümüzde atlatılacak şey var Türkiye'nin. Bir kere ekonomik sorunlar, bir kere sosyal sorunlar, Ya yani büyük travmalar yaşanıyor çünkü Türkiye'de. Ve işte hapisten de bir sosyal travma derken birçok insan tabii ki kimse hapiste keşke olmasa ama serbest bırakılıyor büyük sayıda insanlar tutuklanıyorlar ee, şimdi yani Türkiye'de bu tarz bir e, popülasyon değişimi hapistekilerin e, içeridekilerle dışarıdakilerin e, popülasyon değişiminin bir takım sonuçları olacak sosyal ve bunları da ileride de gözlemliyor olacağız önümüzdeki dönemlerde e, dolayısıyla birçok sınav var şimdi Kürt sorununun da dediğim gibi daha da e, bir keskinleşme ara renklerin artık bir şekilde kendilerine yer bulamaması barışı savunanların hiçbir şekilde toplumda yeri olmaması gibi bir noktaya gidiyoruz. E ki bu da çok ağır sonuçlara neden olacaktır. Bu gene de moralleri bozmayalım. Her karanlığın her sıkıntılı dönemin bir sonu var. Biz burada insanlar olarak hala <gülüyor> diyelim ki mantığına hakim olan bir takım evrensel değerlere inanan insan hakları gibi, barış gibi. Onların arasındaysak, o insanlardansak kendimizi birazcık güçlü tutmaya çalışmamız lazım. Çok afaki gelebilir ama belki yakınımızdaki bir takım küçük konulara sarılıyor olmak. Dediğim gibi bir dil öğrenmek olabilir. Bir konuyu işte mesela çevreyle ilgili bir konu veyahut da bir insana yakındaki yardımla ilgili bir konuyu kendimizi elimize alıp hayata sarılıyor olmak Bunu yapabilirsek işte o o zaman e, bir şeyler değişebilir. Evet, elimizden e, gelen Kolombiya'nın ge bugün yaşadığını biz de göreceğiz. Elimizden en gelenin olması, en iyisini anladım. yaparak devam etmek e, evet. durumundayız. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Evet, ben de çok teşekkür ederim ve bir şeyi söylemek istiyorum. İki cümle söylemek istiyorum. Bir müzakereleri yapan Kolombiya'dan Umberto Delekaya'nın bir tane lafı var. Savaşı bitirmenin en iyi yolu oturup barış konuşmaktır diye. Bir de o parç adına müzakerelere katılan kişinin işte şeyin İvan Marquez'in bir lafı var. Takma adı tabii İvan Marquez. Ondan sonra ki kendisi Luciano Arago galiba olması lazım asıl Ee, ...en güzel savaşı kazandık diyor... ...Kolombiya'nın barışını kazandık diyor... ...Kolombiya'nın barış için savaşını... ...bir de son güldüreyim... Şey, ...dinleyicilerimizi güldüremiyoruz... ...hep ağır haberler veriyoruz... ...bu farç işte şey... E ...bölücü örgüt bir tane tweet atıyor kendi şeyinden resmi sayfa şeyinden sosyal medya hesabından ve orada şöyle iki tane savaş şey var, farklı savaşçısı ve onlar birbirleriyle konuşuyorlar biraz böyle bir kadınla erkek birbirlerine şöyle biraz flört, öz bakışlarla diyelim diyorlar ki e biz yeni Kolombiya'yı kuruyoruz artık Kolombiya'nın geleceği için çalışıyoruz <gülüyor> <gülüyor> böyle bir <gülüyor> Ay, Ne diyeyim yani. İlginç. Evet. Güney Amerika'da ilginç yani. Onlar da ayrı alem. <gülüyor> Peki. Arigato diyelim. Evet. Neyse. Evet. <gülüyor> arigato gozaymaz. gozaymaz. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakal. Seyyare. Seyyare. Tez'in öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete Cem Çetinle spor. Günaydın Cem merhaba. Günaydın Evvel Bey. Ben bugün e, yalnızım Can erken terk etti bugün. Aho. Oh. To toplantıya gidiyor. <gülüyor> Anladım. Evet biz bir genel değerlendirme yapalım e, Olimpiyatları özellikle hem genel olarak hem de e, Türkiye'nin nasıl. E, Bir performans gösterdiğini genel olarak bütün yönlerinde bir bakar mıyız? Tabi e, isterseniz genel performans... genel olarak bakalım e, kim ya Bolt mu Phelps mi? Herkes bunu konuşuyor yani, bu olimpiyatların kahramanı... Bolt mu yoksa Phelps mi diye. E, herhalde e, bir, yani benim e, bir numaraya koyduğum isim Bolt. Yani siz siz en olacak mısınız? Ayırt etmek zor aslında Bağış Erten'in de Cumhuriyet'te yazdığı gibi iki gün önce yani Felps'in de inanılmaz miktarda madalyası artık kırılması imkansız bir neredeyse re rekoru da vardı tabi. Tabi tabi ama Felps için ben 8 altı madalya kazandı Pekin olimpiyatlarını kral olarak Felps'i görüyorum evet toplamlarını 22-23-24'e çıkardı ama Sanki bu olimpiyatlarda e, Bolt'un yani o üçlü üçlemesi hem 100M, 200M, 4x100'deki e, altın ile bu olimpiyatlara damgasını vuran sporcu olarak görüyorum kendisini. Tabii ki Fafs'in performansını göz ardı edemeyiz. O da bir efsane yani ama bu olimpiyatlar sanki Bolt için daha özel bir olimpiyat oldu. Ee, çünkü tarihte e, bu başarıyı e, sergileyen bir isim yok daha atlet isimde ve kolay da değil. Yani e, üç olimpiyat üst üste e, üç kategoride altı madalya ulaşmak gerçekten e, takdire şayan bir performans. Herkes de bir Bolt'un son olimpiyatı diye konuşuyor ama e, 29 yaş, dört e, sene sonra da 33. Yani kendine bakarsa, bir bakarsa 2020'de de Bolt'u izleyebiliriz gibi geliyor. İşte 400 metrede koşar mı koşmaz mı diye ototeler bir bir, bir, bir, bir, bir yapıyorlar. Kendine bakarsa bakarsan 100-200 tekrar 4x100 belki dörtleme de yapabilir. Yani Çünkü 33 yaş eğer kendine bakarsa bu performansları sergi açısından mümkün gibi gözüküyor çünkü aşağıdan gelen onu zorlayacak bir atlet yok gibi bu da Bolt için sanki bir olimpiyatta daha kendisi izleyebiliriz gibi bir mesaj bir sinyal gibi geliyor bana evet, ilginç aslında bu Yani bağışta hoş bir yazı yazmıştı aynı zamanda programcı dostumuz <gülüyor> yazar evet Ee, yani e, hangisinin tartışılan şey, hangisinin gelmiş geçmiş en büyük olduğu diye yazıyordu cumhuriyette. İkisinin toplam altın sayısı 32miş. Türkiye'nin tarih boyunca aldığı altın sayısı 39. Ev sahibi Brezilya'nın ise 30 yani Brezilya ülke olarak geçmişler. E, toplam olarak e, 47. E, Phelps e, 39, sekiz de Bolt'un dünya rekoru kırmaları var yani hangisi en büyük çok zor Bolt'un hiç ikinciliği yok ama Phelps de beş olimpiyat gördü kararı mahşer bile zor verir bence <gülüyor> evet. e, doğru, doğru söylüyor tabi yani farklı bakış açıları var ama ikisi de efsane ya yani evet. de büyük sporcu. yani tabi başka büyük sporcular da var. E, olimpiyatlarda damgasını vurmuş ama şimdi günümüzde e, şu an itibariyle gerçekten yani ikisi de bizde biz, de, biz Farklı yönleriyle kamuoyunu bilgilendirmeye, belli bir gündem oluşturmaya çalışıyoruz Tabii ki ama tabii ki ikisi de çok büyük bir sponsor yani zirvenin paylaşan isimler diyebiliriz. Dize evet. gelecek olursak evet. bir altın aldık Taha'yla. Evet, geçen haftaki programda da hatırlarsanız yani e, madalya beklediğimi söylemiştim. Altın evet. olabilir demiştim. Yanıltmadı da daha. E, gerçekten e, iyi bir performans ortaya koydu. İyi güreş çıkardı ve bileğin hakkıyla e, altın madalya ülkemize getirdi ve kapanış tüm de e, bayrağımızı taşıyan isim oldu. Açılışta Ali Rıza e, Kaya e, Aslında ben Açılışta da Taha'nın e, taşınmasına daha doğru olacağını düşünüyordum. E, evet. Ki altına yakın isim olarak gördüğüm için e, böyle bir e, yorumda bulunmuştum. Evet. Ötekininki e, e, biraz da politik bir tercih gibi gözüküyordu. Çünkü ırkçı ve savaşkan diyebileceğim e, tweetleriyle de e, bayağı... Sempatik bir imajı, sempatik bir imajı yok. Yani, yoktu, bu tür evet. e, bayrak e, taşıyan gör. Evet, sporcuların hem sportif olarak başarılı olması lazım hem de sempatik olması lazım. Kitlelerin tamamının pek çoğunun e, onayını almış olması lazım. Tahaya baktığımız zaman e, hem spor e, performansıyla hem de e, imajıyla kişiliğiyle e, yani e, bence bayrağı açılışınıza taşımayı fazlasıyla gelen bir isimdi. Ama işte bunun kalanı kim veriyor bu ülkede? E, Bunlar tabii tartışması gereken başka başka boyutlar. Ama bizim genel performanslara baktığımızda güreşle bir parça Ziyo'yu kurtardık diyebiliriz. Çünkü bir gümüş Rıza Kayyap'ten geldi. İki tane de bronz madalyamız var. Fakat çok ilginç Selim Yaşar. Bu isim bir şey anlamlı ifade ediyor mu sizler için? Hayır. Ben... Evet Selim mi? Yeşer e, gümüş madalya aldı ama e, böyle ismine bakıyorsunuz, e, ismine bakıyorsunuz. E, Türk ismi e, fizine bakıyorsunuz. Bir röportaja başladı. Rusça konuşuyor. Ben ilk önce anlamadım. Niye Rusça konuşuyor? Çok ilginç. TRT e, röportajında e, Rusça konuşuyor. E, yetkili İngilizce'ye çeviriyor bizim TRT e, muhabirini. TRT muhabir de onu Türkçe değiştiriyor. Soru soruyor. İngilizce soru soruyor. E, Tercümana. O tercüman Rusça'ya çeviriyor. E, Rus kökenli e, birisiymiş. E, İster bir global böyle bir şey zaten. Ve mondializasyon. Mondializasyon 24 sporcu. Yani bu kafilere 103 kişiyle gittik. 24 tane devşirme sporcu. Yani %25'e gelen bir ortalama. Yani bu ben bunu kabul etmiyorum. Bu bir e, aldatmaca, bir, bir kandırmaca. Bu etik değil. Bugün haber Türkiye'de bir e, haber vardı spor sayfalarında. Bir de Görmedik. Evet. Mi? Altın, Ziyo'da altın madalyayı kaçırdık diye bu ayşede çıkarmışlar hmm. haberi. Hmm. E, bir bakıyorsunuz judo da biliyorsunuz e, Kosova'lı e, bayan judocu ülkesini altın madalya kazandırdı. E, bu sporcu Galatasaray Spor Kulübü'nün judocusu. Türkiye'de Galatasaray Kulübü için e, spor hayatını devam ettiriyor. Ve e, 2012 Londra'da Arnolduk'u adına yarışmış. Başarılı olamıştı. Daha sonra da sözde Galatasaray yöneticiler Türk yapalım, Türk yapalım, Türk yapalım demişler ama yetkililer pek yanaşmamış çünkü Londra'daki performansını başarısız görünce. Onun için de altın madalyayı kaçırdık diyebiliyoruz. Yani bu zihniyetin değişmesi lazım. Yani yabancıların yetiştirmiş elemanlarını alıp Türk yapıp onlarla başarıyı hedeflemek Hani benim suppose tersefeme göre, spor inancıma göre, spor bakış açıma göre bir atlaksızlık Ve devletin Ee, bu konuya el atması ve ciddi e, sınırlamaların getirmesi e, gerekiyor. Evet e, belki sistem e, buna izin verebilir uluslararası federasyonların kendi politikalarındaki e, bir takım kararlar buna izin verebilir ama biz kendi sporcumuzu yetiştirelim yani e, e, yabancıların yetiştirmiş olduğu sporcuları alıp ikinci özellikle ikinci, ikinci sporcuları alıp Ee, işte, Türk yapıp onlarla başarıyı hedeflemek e, federasyondaki yöneticilerin başarısızlıklarının üstünü örtmekten başka bir şey değil. Artık Türkiye'nin labor e, medyasının herkesin bunu böyle bilmesi ve devletin de bu konuda ciddi e, sınırlamalar getirmesi gerekiyor. Yani ben bu tabloyu çok çirkin e, ve kabul edilemez olarak e, görüyorum. E, ve e, Riyo'da da gördük zaten. Özellikle Atleti İzim'de çok kalabalık bir Afrikalı E, devşirme sporcular vardı. Hepsi e, Yasemin Can'ı acil tutarsak e, finalde koşamadılar. E, yani Talbuki Aziz Anay'daki Avrupa Şampiyonası'nda işte tarih yaz bilmem ne 4-6-3 gümüş olan ama işte e, karşılarına e, Kenyalılar çıkınca, e, Töpyalılar çıkınca e, bizimkiler hiç varlık gösteremediler. Finale bile kalamadılar. Yani ben e, Türk spor, yani böyle bir tablo yaşayacaksak ben kendi yetiştirdiğim sporcularla o başarıyı e, hedeflemek e, orada olmak e, daha doğru olacağını düşünüyorum. Her açıdan daha doğru olacağını düşünüyorum. Evet yani genel değerlendirmede bir kez daha e, şeyin, e, Bağış Ertin'in yazısına e, dönecek olursak hı hı. E, yani basketbol e, milli takımının kadın basketbol takımının e, da Türkiye tarihinin en başarılı milli takımı olduğunu belirttikten sonra birçok şey bir genel değerlendirme yapabildi Tıktan sonra da oraya giden ve sadece bununla bile büyük iş başaran tüm sporcuların ötesinde bu kadar genç nüfusla bu kadar bayındırlık yatırımıyla Türkiye'nin olimpiyat performansı ne yazık ki sınıfta kaldı diyor. Madalyada da beklentide de organizasyonda da tıpkı TRT gibi diye bitirmiş yani dört alanda bile büyük bir sınıf yani kötü not vermiş karne değerlendirmesine ne diyorsun? Ben de hemfikirim. yani eleştirilere ben de imzamını atarım. E, TRT evet yani maalesef bunlar bir bütün olarak görmek ve değerlendirmek lazım. İşte spor ülkesi olamadığımız zaman her açıdan geri kalıyoruz. Yani bir politikamız yok, bir organizasyonumuz yok. İşte bayrağı kim taşıyacak yani bu bile yaşadığımız olumsuzlukları gösteren en somut örneklerden bir tanesi. Hani bunların e, bilinçli bir şekilde e, düzenlenmiş olması gerekiyordu. Tabii hatta yayınlar bile son ana kadar kimin yayınlayacağı belirmedi. Evet. Oligyatlarda hatırlayın, bunda programda konuşmuştuk. E, sporda ciddi bir organizasyon e, bozukluğu e, var ve bunu da ben bir parça e, yönetici e, yöneticilere bağlıyordum. Ne yazık ki Türk sporunda. E, Bizi başarıya götürecek yöneticilere sahip değiliz biz, yani bunu e, kabul etmek lazım. Çok ciddi bir yönetici zaafımız var eksikliği var bu ülkenin sporda bunun da bedelini yıllardan beri ödüyoruz işte. Şimdi e, çok akıllı e, tilki yöneticiler çıktı işte bu yabancılara devşirmek suretiyle başarılıymış gibi kendimizi gösteriyoruz ama şey yani masa tenisi, yani masa tenisine bakıyoruz herkes sporcularını yetiştirmiş yani e, niye Çin'den içinden alıp sporcu e, Melek sporcu, bu Melek 3 Olimpiyatla 3 Olimpiyatta Türkiye adına yarışıyor. Hiçbir başarısı yok. Yani bu ülkeden bir tane masa e, masa tenisçisi çıkmıyorsa ben eee o federasyonu Yani ben o federasyonu lağvederim. Yani bu 2 kere 4. Demek ki hiçbir hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hiçbir şey yetiştiremiyorsunuz. Bu diğer spor dalları için de geçerli. E, ya, bu arada yelkenden mesela Ali Can Kaynaş, belki ilk ona giremedi ama e, Sin yanılmıyorsam e, Yelken'in en böyle e, zor e, sınıfında ilk on için çok mücadele etti iyi de başlangıç yapmıştı ama devamını getiremedi ama Ali Can Kaynan mesela e, kompetitif bir sporcu olduğunu gösterdi e, en zor kategoride halbuki bizim Hani yelkende çok başarılı sporcular yetiştiriyor olmamız lazım. Çünkü hani yüzme diyoruz ya üç tarafımız denizlerle çevril ama yüzücü çıkmıyor. Yüzücü havuzdan çıkar. Yani zaten eğer denizlerle çevrili yüzücü olsaydı Macaristan'da hiç yüzücü çıkmaması gerekirdi. Macaristan'dan sürekli yüzücü çıkıyor ama yelken öyle değil. Yelken tamamen denizle alakalı bir şey. Rüzgarla alakalı bir şey. E bizim bir sürü yelkencimizin olması lazım. Yani e, yelkenden sporcu çıkartamıyoruz. Biz e, ne bileyim yani E, yeniden bir reforma girilmesi lazım ama ben tam diyorum ki şimdi seçimler var e, olimpiyatlar sonrası bütün federasyonlarda seçimler var e, ben ciddi bir e, her federasyonda pek çok federasyonda çok büyük değişikliklerin yaşanacağını düşünüyorum evet. ama bu değişikliklerin yaşanması başarıyı getirilecek diye bir e, şey de yok ama bu değişikliklerle birlikte yeni bir organizasyon yapısıyla e, hedefler konulmalı ve doğru adımlar atmak suretiyle de başarı hedeflenmeli ama gidişat yetiştir. Boks'ta Hiç bir madalya alamadık. Yani madalya şansımızın olduğu gibi daldı. aldı boks. Altı sporcu gittik. Tel tel döküldük boksta. Yani Türkiye'nin genel madalya sıralamasındaki yeri de gayet e, mütevazı. Düşükçe bir yerdi sanıyorum değil mi? 40, 41. 40, 41. 41. sırada kaldık. Yani 60. Kaç ülke? 70 ülke madalya alan. Yok 80-85 civarında 80 ülke madalya aldı. Altan yarısı çok zayıf sayılabilir. Tabii. Yani. Tabii tabii çok zayıf canım. Yani Halter'de mesela hiç hesabemiz okunmadı. İşte e, bu arada e, Nayim Süleymanoğlu'na yapılanları okuduk. Yani ben hep şunu söylemişim sormuşumdur. Yani Naim çok büyük bir sporcuydu. Neden biz Nayim'den yönetici olarak faydalanamıyoruz mesela? Bugün mesela Halter Federasyonu'nun başkanı Nayim olması gerekiyor. Naim'in birikimi, Nayim'in başarıları, tecrübesi. Nayim'in bunu e, genç nesilere aktarması lazım mesela. Ama Nayim'i de yönetici olarak da yetiştirmek de gerekiyor tabii. Ama Bakıyorsunuz hem Süleymanoğlu'nun esamesi okunuyor ama neden esamesi okumadığını da işte son bir haftadan beri medyada haberlerden gördük anladık mesela. Yani evet hiç... yani sporda hiç e, spora siyaset karıştırılmasın diye çok yaygın bir klişe e, basma kalıp laf var ama yani e, ortalık zaten bütün federasyonlarda bir... E, terörist ve darbeci araştırması yapılıp tasfiyeler olduğu gibi bir de en büyük futbol e, ve kulüp, e, yalnız futbol dispor spor kulüplerinden biri olan başkanın, e, Fenerbahçe'nin başkanının e, sürekli olarak siyasi demeçlerden geçilmemesi ve bir başka takımı e, kulübü, Galatasaray'ı da ağır şekilde suçlaması e, teröre bulaştı filan diye. Yani çok e, büyük bir kargaşanın egemen olduğu bir durumda çok... Yani Türk Spor Yazarları Derneği'nde bile mesela 10 üyenin FETÖ üyesi olduğu ve örgüte destek verdiği gerekçesiyle ihraç edildiği gibi çok tuhaf bir haber var bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde. E, e, şimdi... E her tarafa bunlar yayılmışsa tabii ki spor içinde de olacaklar. Yani spor hatta en stratejik alanlardan bir tanesi. Yani her tarafa yayılmışlarsa spora mı yayılmayacaklar? Yani ben buna zaten ihtimal vermiyordum ama spordaki geniş yani operasyonlar bence ziyo sonrası sanki başlayacak gibi gözüküyor. Yani üstelik daha ee, fazlasını bekliyorsun. Evet anladım. Daha fazlasını bekliyorum. Yani şu ana kadar sporla ilgili hiçbir çok böyle kapsamlı bir şey duymadık çok tek tük birkaç tane haber geldi duyduk ama bakanlık seviyesinde ama hani federasyon bazında şu ana kadar hiçbir ben bilgi duymadım ama sonrası herhalde önümüzdeki günlerde bu süreç hız kazanacak gibi geliyor bana biraz olimpiyatların bitmesi beklendi gibi düşünüyorum Ee, Aziz Yıldırım'ın tabii ya, açıklamaları MTV'de çok ilginçti. Ee, haklı olduğu yerler var, biraz abartılı bölümler var ama mesela özellikle UEFA tarafı beni çok ilgilendiriyor. Yani dedi ki UEFA bize ceva, e, ceza verirken yani e, mahkeme kararıyla bir ceza almadık. Polis kesinden dolayı e, biz UEFA tarafından cezalandırıldık dedi. Halbuki e, Yunanistan'daki Olimpiyakos örneğini verdi. E, orada da e, mahkeme kararı beklendi dedi. Tabii e, bu iş tahmin ediyorum ki uluslararası aday nerede Yani Fenerbahçe Kulübü başkanı konu zaten açıklamalarda da bulundu. Yani biz e, hukuk yollarından hakkımızı alacağız. E, yani bir şekilde tazminatın ödenmesini bekliyoruz. İki 150 milyon dolar kaybettik bu süreçte. E, bunu e, bize kaybedenler ödeyecek gibi bir bulundu. Tabii işin UEFA boyutu da olacak. E, Tamir ediyorum ki Fenerbahçe UEFA'yla taşıyacak bu konuyu. Ve UEFA'nın da bunun sorgulamasını Belki isteyecekler ee, Yani uluslararası alanda da imajımız e, Bir parça e, Zedelenecek gibi gözüküyor yani Bu süreç çerçevesinde Tabii mesela Aziz Yıldırım ortaya yaptığı başka husus o dönemde 10 tane federasyonda çalışan bu yani Fenerbahçe dosyasında federasyonda çalışan 10 kişinin daha sonra 8'inin Galatasaray Kulübü'nde çalışmaya başlamış olduğunu söylemesi çok ilginç. Tabi şunu da söyledi savcılar bu konuda çalışıyorlar. yani Belki süreç biraz yavaş işliyor ama biz gereken şikayetlerimizi yaptık artık top savcılarda dedi. E, bakalım bekleyip görelim ama e, biraz e, ortalık e, tabi Galatasaray Kulübü e, bir reaksiyon verdi Bursa Spor Kulübü reaksiyon verdi Trabzon Spor Kulübü reaksiyon verdi e, ama e, tabi e, sonuçlar e, sonuçları savcıların yapacağı çalışmaları bekleyip öyle değerlendirmekte de fayda oldu evet savcı bulunabilirse tabi çok sayıları da azaldı e, başka evet. bir şey var e, <gülüyor> son olarak yani süre bitme, bitti bile ama e, şey ne diyorsun Cem e, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdi Muhammedov'un <gülüyor> madalya alamayan sporcuların hepsinin vatan ayni olduğunu söylemesine ne diyorsun evet, bir evet, binden yani, evet şimdi e, spor ne kadar önemli stratejik olarak e, bakın mesela e, Rusya e, her türlü olumsuzlara rağmen yani e, Madalya kazanabilecekleri atleti izinde, alterde, yarışmada, işte yüzme de pek çok sporcusu yüzemedi. Buna rağmen e, dördüncü sırada yer aldılar. Spor çok önemli bir tanıtım aracı. Çok önemli bir itibar, prestij, imaj, ülkelerin imajını e, iyileştiren ya da imajını zedeleyen bir unsur. Yani e, işte bir spor yapıyoruz yok. E, böyle bir şey yok yani. Çok stratejik bir soft power aracı. Bunu daha önceki programlarda da konuşuyoruz. Dolayısıyla ben e, Türkistan e, Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'nın bu e, tabii vatan haini suçlaması biraz abartı ama e, şunu görmek lazım. Spor bir temsil yani bir askeri e, zafer savaşlarda kazanan askeri zafer kadar önemli sporda çünkü ülke majinine katkı yapıyor ee, şuna dikkat çekmiş olması gerekiyor şu mesajı çıkarmak lazım ee, kardeşim ülkeyi temsil ediyorsanız olimpiyatlar e, en önemli spor organizasyonu dolayısıyla ülkemiz için varınızı yoğunuzu ortaya koyacaksınız tam ediyorum ki e, başkan e, sporcuların uğruna yoğun ortaya koymadığını düşünüyor ve eee ülkeye de kötülük yaptıklarını düşünüyor ki yani eee abartı var ama bu da sporun e, ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından e, çok önemli bir yaklaşım. Ben başta bir şey söyleyerek bitireyim e, e, Erkekler, son, pardon, son. son bir şey ben ekleyeyim. Yalnız e, Berdi Muhammedov'un yani Devlet Türkmenistan Devlet Başkanı şeyden memnun olsa gerek Danyar İsmailovun performansından ama o da maalesef kendi vatanı içinde Türk adına madalya kazanarak onda hesabını somuş onu sormuştunuz herhalde Halter Federasyonu ülkenin yöneticileri de. Yani onlar da bence vatan aynı. Böyle bir sporcu sizi elinizde tutamadınız. Türkiye'ye gitme Türkiye'ye madalya kazandı. Halbuki biz de kalsaydı. Yani e, vatana de, ihanet etmemiş olacaktı deyip yani Halter tarihine adını Türkiye adına yazdırmış Rio ilk madalyasını alıyor. Evet. <gülüyor> Çok, <gülüyor> Bu arada İlginç bir de şey var, e, dikkat ediniz mi? Etropyalı maratonda son gün evet. ikinci olan atlet e, podyumda e, iki elini çapraz havaya kaldırdı. Fisa Lilesa. Evet. Yani e, dönmedi. Ülke, dönmedi mi? E, dönmedi. Hatta, ülke, e, a, çünkü e, döneceğini söyledi. Hatta e, bir basın mensubu sormuş. Yani e, can güvenliğimiz Yani ben güvenliğim dönerken bile hayatımı kaybedebilirim şeklinde açıklaması vardı. Etapyo'daki ülke içindeki karışıklıklar, hükümetin politikalarını eleştirel evet. bir yaklaşım içinde dünyayı sesini duyurmaya çalıştı. Ben de takip ediyorum yani Fehiz Halilisa'nın geleceği ne olacak? Ülkesine çok Benim bildiğim dönmedi için. henüz. Ha dönmedi mi? Ben ta takip edemedim tam dönüp dönmediğini ama döneceğim demişti. E, muhtemelen e, daha dönmemiş demek. Belki de dönmez. Başka bir ülkeye de iltica edebilir belki. Bu evet Şimdiydi. Peki son olarak ne diyordun? E, bundan bahsedecektim. Yani Feyyysel İlesi'den <gülüyor> evet, bahsedecektim. E, önemli bir e, dipnot olarak e, hatta onunla başlamak istiyordum ama sona bıraktım. Evet, e, Feyyysel İlesi'nin konumunu. Peki çok teşekkürler Cem. İyi yayınlar, sevgiler, çok ederim. güzel. Böylece de bu haftayı bitirmiş oluyoruz Açık Gazete'yi. Ee, ve Deniz Ömer Madra Can ilk bölümünde vardı Can Tombil ve Selahattin Çolak'la birlikte bunu yürütmeye çalıştık bu haftaki şeyi Emre Gümüşer de bize destek veriyordu ve hepinize günaydın diyoruz günaydın <Gülüyor> A hogy